صل على المختار من مطار فالأمياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهاني وعترته وصحبه من لطي الدين قد نشهروا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتديه لولا هدانا الله وما توفيق مع اتصام لا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Muhammed, Allahum salli alâ, alâ, alâ, ala tabi kulubuna Muhammed, Allahum salli alâ, alâ, alâ, ala Muhammed, Allah'ım billahi s-semiyu al-alimim minas-şeytânirracîm. Rabbi bike müne mezzâtus şeatîn, ve a'udhu bike yahdurun. Beytü'Ala İsa bin Maryam ya bani İsrail, e'ni Rasulullah ileykom muddiqli ma beyinetti min al-Tawrat ve mubashra ve mubashram bir Rasulün yetti min bagd ismhu Ahmada. Fılma jahm bil beyinat, qalu haza sihrum hasan ettikül hayyul kayyumu ladi la yamut ankum şü'e ila havlela la kuvvete illa billahi el aliyil Bu mübarek mevlit haftasında mevlit gecesinde Fatihte bizim çok bereketler hasıl oldu. Tecelliler hasıl oldu. Çok cemaatler maşallah coştu taştı geldiler. Fakat iki saat kadar sohbet oldu, hem çok da izdiham da vardı yollarda falan. Hal böyleyken dersi bitiremedik. Ee, İmam Ahmed e Derdin Hazretleri'nin Mevlidine başladık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in babalarına kadar geldik, herhalde takip etmişsinizdir. Ee, mübarek babalarının isimlerini sayabildik, sıfatlarını da sayamadık. Onları da Mevlid Kıssası kitabında çok yazmıştım, oraya havale ettim okuyorsunuzdur inşallah. Allah okuyanlardan eylesin. Amin. Şimdi tabii kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dindir, imandır. Allah Teala'dan sonra en ziyade sevmemiz gereken zattır. Ve onu canından çok sevmen imanı tamam olmamıştır. Bu itibarla onu tanımak lazım. Nesebini, soyunu bilmek lazım. Hatta i̇mam Azam Efendimiz'e radıyallâh'ın soruldu. Yani bir insan, ben bir Muhammed biliyorum, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir ama işte Arap'tan mıdır, Acem'den midir, İn's'ten midir, cinden midir, yani bilmiyorum, hakkında bir malumatım yoktur diyen Müslüman sayılır mı buyurdu ki kâfirdir, Müslüman sayılmaz. Çünkü Muhammed peygamber, biliyorum ama Arap mı, Acem mi? İnsan mı? Melek mi? Gökte mi? Yerde mi? Nerede yaşamış? E o zaman sen neye inandın ki? Kimi, kimi biliyorsun ki? Hayali bir şey oldu yani. Halbuki biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi anamızdan, atamızdan, babamızdan O'nun soyunu, O'nun nesebini, O'nun hasebini, O'nun sıfatlarını, O'nun ahlakını, O'nun hülyesini, O'nun şemail-i şerifesini, sıfat-ı şerifesini cık, hepsinden fazla bilmemiz lazım. Benim anneannemin bana ne faydası var? Çok mübarek bir kadınmış. Keramette göstermiş. Ölümünün dakikasında söylemiş. İnşallah bir şefaat eder ahirette. Ananem iyi bir kadınmış ama şimdi genel manada ananem, babannen, deden sana yarın ahirette nereden nasıl şefaat edecek? Evvela herkes kendi derdine düşecek. Peygamberler kendi derdine düşecek. Salavatullah aleyhi nabin alim icmai Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a gönderiyor, o Musa Aleyhisselam'a gönderiyor, o İsa Aleyhisselam'a gönderiyor. İnsanlığın, Âdemoğullarının heyetini, şefaat makamı başlasın da, insanların hesabı, kitabı başlasın, cennete gidecek, cennete yeri belli olsun diye yalvardıkları zaman çok büyük darlık, çok büyük bunalım, çok büyük sıkıntı. İnsanlar terinden göl olmuş, boğazına çıkmış teri ya. Bu sıkıntıyı ancak Muhammed Mustafa açacak sallallahu aleyhi ve sellem. Makamı Mahmud odur. makam vesile odur. Ezanda yaptığımız, duada istediğimiz odur. E o zaman biz kendi atamızı, soyumuzu, sopumuzu, ana tarafımızı, baba tarafımızı, hala tarafımızı, damadımızı, gelinimizi tanımamızdan bize fayda yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar tanırsak, o kadar sevgimiz artar. Ne kadar seversek o kadar imanımız artar. Ne kadar imanımız artarsa o kadar salavatımız artar. Ne kadar salavatımız artarsa o kadar yakınlığımız artar. Ne kadar yakınlığımız artarsa onun bizden faydası istifadesi yok. Bizim ondan şefaat alma efendim hakkımız, istihkakımız artar. Akıllı olan bu alemde kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem bağlanır bütün gecesini gününü yattığını kalktığını sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevgisiyle muhabbetiyle zikriyle salavatıyla şemaili şerifesini tanımak ahlakını anlamak evsafını anlamak nesebini baba tarafından soyu adnan efendimize kadar anne tarafından zaten beşinci dedede birleşiyorlar yine Beşten sonra gerisi aynı adnan Efendimiz'e gidiyor, oradan İsmail Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a varıyor. Bu ittifaklı. Onun için Mevlid dersleri aslında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmektir. Onu anmaktır, onu hatırlamaktır. Yoksa tabii makamla okunabilir, okunur, insanlar etkilenir, güzel sesle okunursa, nameyle, makamla okunursa, Könle hoşluk, ferahlık verir. Bunlar iyi şeyler bunlara. Biz mani değiliz ama işin ruhuna inmeden, manevi boyutunu tatmadan, siyerini bilmeden, dersini bilmeden, ilmini bilmeden, ayet hadis okumadan, efendim asıl da çek 8 elif, 10 elif, efendim ağzın, dudağın kulağına değsin falan. Makam yaptı geç git. Bundan fayda yok. Bu birlikte olursa bir şeye bir anlam taşıyor. Onun için e, bu gecede ben dersi takip edeceğim. Dersin dışına da çıkmayacağım inşallah. Çünkü Mevlidi Şerif'te başka konulara işte güncele, özele, şuna buna girmek uygun düşmüyor, yakışmıyor yani. Birincisi. İkincisi siz de biraz çok haz etmiyorsunuz. Diyorsunuz hoca efendi hep reddiye reddiye reddiye canın çıktı falan. Çok reddiye yapıyorsunuz. işte bize cenneti anlat, cehennemi anlat. Sevap anlat, günah anlat, bir şeyler anlat diyorsunuz. Kıssalar, hisseler anlat diyorsunuz. Ben sizin de talepleriniz bana arz ediliyor, ulaşıyor yani. Hatta bazılarınız teklif ediyor, özel bir reddiye gibi bir ders yap. Sırf onda onu konuş televizyonda. Ee, bizim dersleri bu işe karıştırma diyenleriniz de oluyor. Bunu da biliyorum ama dozunda bırakmaya çalışıyorum. Bazı zamanlarda bazı şeylere yöneliyorum. Yönlendiriliyorum. Ben de Allah'ımızın... E, yönetimindeyim. Sizin gibi yani. Kendi kafamada hiç kimse kendi başına iş yapmıyor. Mevla ne buyurursa bize de onu duyurturuyor. Böylece e, bu geceki tabi günümüz, gündemimiz Mevlid-i Şerif'tir. Bundan bahsedeceğiz. Yeni bazı ilimler duyacağız. Güzel e, sohbet olacak. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam doğma e, noktasına getiremedik dersi. Onun için ayağa kalkıp da salavatlar okuyamadık şeyde. Mevlit okuduk, Mevlid'de kalktık tamam ama derste Mevlid'e gelemedik. İnşallah tam oraya geldiğimiz zaman ayağa kalkacağız beraber. Salavat, 70 salavatımızı okuyacağız inşallah. Resulullah s.a.m'e merhabalar ile efendim, hoş geldinlerle karşılayacağız. Resulullah s.a.m'in ruhaniyeti bütün alemleri kaplamış. Bütün alemleri kaplamış. İlk nur o, ilk ruh o, ilk akıl o, ilk yaratılan o. Bütün alemler onun nurundan yaratılmıştır. O gece biraz anlatmaya çalıştım, hadisin uzunu da metinde yoktu yani. Benim Mevlid kıssası kitabımdaki ilimleri, yani ciltler dolusu kitaplardan bir araya getiremezsiniz. O kalın kitap, Mevlid kıssası. Onda o kadar bilgi var ki, orada bu, o hadislerin evde uzunu var. Yani Allah Teala beni özel bir nurdan etti, sonra o nuru dörde böldü. Sonra üç parçayı yarattı, sonra dördüncü parçayı dörde böldü. İşte bu tek tek anlatıyor. Sonra dördüncü parçayı onun da dörde böldü, dörde böldü, dörde böldü. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çok eski bir sohbette birkaç sene evvel anlatmıştım hadisin tamamı. Cabir hadisi radıyallahu teâlâ. Elhamdülillah, خُلُقْتُ مِنْ نُورِ اللّٰي وَالْمُؤْمِنُونَ min فَيْضِ نُورِ Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. ''Mü'minler de benim nurumun feyzindendir.'' buyuruyor. Biz de Müslüman olduğumuza göre elhamdülillah, biz de o nurdan yaratılmayız. En nihayetinde ne buyuruyor? İşte o nur bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor, sahabenin yaratıldığı, ehli yaratıldı, yaratıldığı, peygamberler yaratılıyor sonra, sahabe yaratılıyor, ehli yaratılıyor, evliya yaratılıyor, ulema yaratılıyor. Mü'minler bizim gibi sıradan rastgele Müslümanlar falan. Böyle yaratılıyor. Ama ne buyuruyor mevlatale? Kıyamet günü olduğu zaman ne yapacağım? Son parçadan başlayıp geriye ilhak edeceğim. Dön geriye. O Müslümanların nurları gidiyor. İlk parça alimlerin nurları. Oradan giriyor. Bir evvelki parçada evliyanın nurlarına. Bir evvelki parçada sahabenin nurlarına. Bir evvelki parça eli beytin Bir evvelki parça peygamberlerin geliyor geliyor. Bütün nurlar yeniden aslına rucu ettiği zaman hepimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nurunda toplanacağız tekrar. Oradan alındığımız gibi geri oraya döneceğiz. Oraya döndüğümüz noktada da cehennem müzik görmeyeceğiz inşallah. Bak şimdi yine haberler çıkacak, cübbeli cennetlik olduğunu ilan etti. Ya kardeşim siz de cennetliksiniz o zaman da? Resulullah nurundan yaratıldıysak, imanımızı korursak, ehl-i sünnet itikadımızı muhafaza edersek, geride de bunurlar toplandığında Resulullah sallallahu aleyhi ve nuruna dönersek, cehennemde ne işimiz var o zaman değil mi? Mühim olan nedir? İmanlı ölebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Amine. Ben sizden beter korkan bir adamım. Siz benim kadar cehennemden de korkmazsınız, kusura bakmayın. Şimdi tabi diyorsunuz, senin kadar günahkar değiliz de ondan. Haklısınız, haklı adama ben ne diyeyim? Ben doğru konuşan tasdik ederim. Benim kadar günahkar değilsiniz, benim kadar bilmiyorsunuz, benim kadar alim evliya görmediniz, benim kadar imkanlara sahibi olmadınız. E, onun için benim hesabım ağır olacaktır. Allah kolay etsin. Size bağışlasın, sizin hürmetinizi affetsin. Ben devamlı bunu söylemişim. kırk senedi beni dinleyen adam var ya. Kırk senedi, aynı şeyi söylüyorum. Kim demiş cennet? Benim 90 yaşında hocam rüya görmedi ki. Zuhrak gördü. Alenen gördü. Ona böyle bir şey dendi. E niye dendi? Benim akımda kafasına şüphe gelmiş. Beni hapse attıkları zaman. Acaba bu yaptı mı böyle işler? Ondan sonra talebeleri okuttum dedi. Talebeler çıktı. Gitti dedi. Ben de burada oturuyorum. Uyumadı ki adam. Mustafa Efendi hocamız, Hasan Efendi hocamızın abisi. 94 yaşında vefat etti. Hafızı kelam Kur'an. Ciddiyet abidesi yani. Yanında kimse konuşamaz, gülemez. Dünya kelamı duymamışık senelerdir mübarek Öyle bir insan yani. Bir adam kapıda belirdi dedi, bana böyle bağırdı dedi. Yani oradan bana karşı yani şüphesi gelmiş kafasına hocamı birisi doldurmuş gitmiş. O şüphesini Allah gidermek için ona bir şey göstermiş. Ben bunu ne zaman anlattım? Beş sene evvel. O beş sene evvelde ne zaman hapisten yeni çıkmıştım, daha beraat da almamıştım, dosyalar duruyordu. Ya Allah böyle bir şey göstermiş adama, yani bakın herkese böyle bir şey gösterilme lüzum yok. Ne şüphe ediyorsunuz ki ben bu işleri yapmadığıma gibi bir mealde konuşuldu bu laf. Yoksa bunda ben cennetliyim diye bir kimse garantisi olabilir mi ya? Ebu Bek Sıddık Allah diyor ki bir ayağımı koysam yine güvenmem diyor ya. Ya çek derlerse o ayağını geri Bunu anlatan benim yani Bunu devamlı anlatan biri olarak Ben cennetliyim demişim de falan filan. Yani ne kadar benim adım prim yapıyorsa Reytingi biten benden bir şey arıyor ya Reytingi bitiyorsa Ahmet Hakan'ınki de bir reytingi düşüyor Herif haftada bir iki haftada bir benden bir şey çıkarıyor Çünkü reyting malzemesi oluyor herhalde yani Millet benim haberim çıkınca aa ne var ne yok bilmem ne Ya sizin işiniz mi yok gücünüz mü yok çıplak şeyler gösteriyorsunuz. Her pisliği gösteriyorsunuz. Ne gösteririz gösterir. Beni ne ağzınıza alıyorsunuz ya? Ne benimle uğraşıyorsunuz yani? Zaten bana dediğiniz kurafeci diyorsunuz, istismarcı diyorsunuz, cahil diyorsunuz. Şöyle gerici, yobaz, her şeyi diyorsunuz. E benim adımı niye anarak milleti de meşgul ediyorsunuz? Ben işime bakıyorum. Kendime göre cemaat bulmuşum. Tencere kapak meselesi burada gidiyoruz yani biz. Bizim Kanal D'de ne işimiz var ya? Allah'ım ya Rabbim sen bunu Bunları durdur ya Rabbel Alem. Ellerine ağızlarını sustur ya Rabbi. Amin. Durdur ya Rabbi. Kurut ya Rabbi. Amin. Yorum yapacak mecal bıraktırma ya Rabbel Amin. Yazık zavallı biçareler. Bir ayet bilmezler, bir hadis bilmezler. Ramazan günü içki içen adamlardan ne hayrı bekliyorsunuz ya? Ramazan günü içki içen bu adamların haberleriyle, yorumlarıyla, şeyleriyle, Allah Allah! Onun için biz işimize bakacağız. İşimiz Allah ve sevmek, sevdirmek, tanımak, tanıtmak, dinimize hizmet etmek. Biz korkuyoruz. Sonumuzdan korkuyoruz, ahiretten korkuyoruz, hesap kitaptan korkuyoruz. Biz Allah'tan korkuyoruz ya! Korkmasak neler yapabiliriz yani? Yapamıyoruz. Birçok haramı canımız çekiyor, çekmiyor değil. E duruyoruz, bir fren yapıyoruz biz. Biz hesapsız yaşamıyoruz, bugüne kadar da hesapsız yaşamadık yani. Siz de Müslüman kardeşlerimiz olarak hepiniz aynısınız ya, hepiniz aynısınız. Tabii günahsız duramıyoruz ama Tevbe kapısı açık, istiğfar ediyoruz, pişman oluyoruz. Aman Ya Rabbi diyoruz, nasıl yaptık bu işi, bir daha nasip etme diyoruz. Biz sizin gibi miyiz yani? Abi daha fırsat bulsam da bir daha yapsam diye efendim tevbe yok, istiğfar yok, günahlarınızı helal görüp de meşru kabul eden adamlarsınız yani. Alenen ortalıkta teşhir edip kendi günahlarınızla millete örnek teşkil eden adamlarsınız yani. Şimdi bizim sizinle ne alakamız olabilir? Onun için biz sohbetlerimize devam Millete kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar tanıtabiliriz? Ne kadar sevdirebiliriz? O kadar şefaata erişeceğiz inşallah bu mevlid de buna vesile oluyor her sene rebu'l ayında bu coşku oluyor elhamdülillah şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şar şerifinin mübarek suyunu da getirdik size arkadaşlar verdiler mi ki çıkarken mi alacaksınız çıkarken alırsınız inşallahurrahman fatiha denmeden çıkana yok ha var var ondan sonra bak onu da satıyor dediler Aziz Bayındır yine çıktı gitti, çok paralar kazanmışım bundan. Allah lanet eylesin yalancılara, Ya Rabbelalem. <gülüyor> ne zaman satmışık şar Şerif suları? Ne zaman He, inşallah İnşallah şahitler olacak, bu işte bir şey kuracağız. Şahitlerle beraber bir müracaat yapmak zorunda kalıyoruz. Çok yalan ve iftiraya kalıyorum yani. Allah razı olsun sizden, siz de şahitsiniz. İnşallah hanım cemaatlere de dağıtılır, inşallah. Şimdi bu gece tabii canlı yayın yapılamadı burada. Araçta arıza oldu falan, parçası yurt dışından geliyor falan. Yani bu e, biraz zor oluyor, İstanbul dışında olduğu için burada geldileri gittileri falan. E, ben de onlara dedim, yapmayın o zaman, yani burada e, canlı yayın e, yapılamayacak bundan sonra. Efendim, sohbetleri biz burada yapacağız inşallah, işte kayıt alıyorlar. Bu kayıtlar biliyorsunuz. Nasıl ki eski kayıtlar yayınlanıyor. İşte birkaç gün sonra yayınlanır. Yine bütün dünya alem istifade eder. Sohbetler kalıcıdır elhamdülillah. Bu kayıt sistemi çok bereket oldu yani. Sohbetler kayıt altına alınıyor. İnşallah yani bundan sonra hangi gün geliyoruz? O Ocak'ta? He? 6 Ocak. 6 Ocak Cumartesi. Rahman efendim eee Saat sekiz gibi Allah'ımız bir mani vermese sohbette cem oluruz inşallah, önemli sohbetler, konular, konuşuruz. İnşallah-u Rahman 6 Ocak'ta sohbet tarihi olarak size beyan ediliyor. Yani canlı yayında olmayacağınız işte duyuruyoruz bir daha ilanlar, sohbet mi bir şey oldu, canlı yayın yok deyince sohbet yok zannedenler olmuş. O bakımdan bir daha böyle ilanlar olmayacak. Biz size dediğimiz noktada geleceğiz inşallah. Efendim siz zaten burada gelen sohbeti dinliyor. Gelemeyenler de sonra takip edecekler. Böylece Rabbim tebarek ve teala devam, sefat, istikametler nasip eylesin. Allahu salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve salli ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemmâ erâdeallâhu teala. Allah teala murad edince... Bu korunmuş sırrı açığa çıkarmak. Korunmuş sır kim? Nur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin nuru yani Allah'ımızın koruduğu bir sır. Ama bunun tabi bedenler alemine gelmesi lazım. Vakti geldi. O zamana kadar neredeydi? Ruhlar alemindeydi. Mevla bunu açıklamak istedi. Öyle sır ki, öyle korunmuş sır ki, Esâri fil zühur ve butun efendim. Esâri sirahat etmiş fil zuhur, babaların sulplerine ve butun annelerin rahimlerine. Ne yapıyor? İşte İsmail Aleyhisselâm'dan beri Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin nuru işte efendim Adnan dedesine gelmiş diyelim. Ondan e, onun oğluna, onun müdrikiye gelmiş İlyasa gelmiş. Nizar'a gelmiş, mudara gelmiş, fihr'e gelmiş, fihr-i kureyş demek. Yani böyle babalardan, sülplerden intikal ediyor. Ve annelerden tabii çünkü o babayı da bir anne taşıyor en nihayetinde. İllaki anne rahmine düşmeden erkek e, kendi başına çoğalamadığına göre mutlaka sülbe geliyorsa o sülpte efendim nerede yetişiyor? Bir erkek çocuğu da bir annenin rahminde yetişiyor. Dolayısıyla Babaların sülplerine ve annelerin rahimlerine sirayet eden o korunmuş sır Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan beri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neseb soyunu özel korudu muhafaza etti Derste dinlediniz Hiç zina diye bir şey soyunda bulunmadı Gayrimeşru hiçbir ilişki Adem babasından kendi babası Abdullah'a kadar ge gerçekleşmedi Kimde böyle bir e, temiz bir nesep garantisi var Kimde de var. 13'ün vakti geldi. Nereden çıkartmak istediğim Mevla? Min alemil hafa. Gizlilik aleminden, alem e, alemi melekütten görünmeyen taraftan ruhlar alemi. Şimdi mesela burada ne kadar melekler var. Camilerde var, mescitlerde var, zikir yapılan yerlerde var. Hep hadis-i şerifler var. Şimdi bu ama meleküt alemi. Manevi tarafta oldukları için biz şimdi onları göremiyoruz. Eş, o alemden çıkartmak istedi. Nereye? İle alemiz zuhur. Zuhur alemine ne demek? Mülk alemine. Mülk ne demek? Elle tutulan, gözle görülen bu aleme çıkartmak murad etti. Niçin liyetim ve bizâ liyetüm ve bizâlike? Bu sebeple kemale ersin diye. Kemalus Safa Efendim, safanın yani duruluğun, halisliğin, mükemmelliği, ''Ve mezîdü sürûr'' sevincin ziyadesi, yani fazla sevinç ve mükemmeliyetler hepsi Muhammed Mustafa'ya bağlı sallallahu aleyhi ve sellem. 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamber geldi ama şeriatlar tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Din tamamlandı mı? Tamamlanmadı allah Teala'nın gönderdiği üstün ahlak tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Tamam bütün peygamberler getirdiler ama ahlak. Ben niçin gönderildim? Üstün ahlakı tamamlayayım için gönderildim. Hepsi getirdi ama tamamlanmadı. Ancak Rasulullah ile tamamlandı sallallahu aleyhi ve sellem. Eksik kaldı bir şeyler. Onun için bu tamama ersin diye allah Teala bu sırrı açıklamak istedi. Ne oldu? Ülhime Abdülmuttalib, Abdülmuttalibe ilham geldi Abdülmuttalib kim? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dedesi Ona ilham geldi Şimdi yani Üniversite çağındakilere Sorsan Dedesinin adı ne? Çoğu söyleyemez değil mi? Şu anda bu milletin çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve de sellem Dedesine ne de babasının daha haberi yok Söyleyemez yani her şeyi bilirler fuzuli. Bütün gavur şarkıcıları, futbolcuları bilirler. Kainat efendisinin onunla cennete gireceğiz inşallah. Elimizden o tutacak, onu tanımazlar. Dedesi Abdülmuttalip Efendimiz'e Allah Teala ilham gönder. İlham ne demek biliyor musunuz? Kalbe melek tarafından gelen düşünce demek. Bunun tersine ne deniyor? Vesvese deniyor. Vesvese ne demek? Kalbe şeytan tarafından gelen düşünce demek. O kalbi ne yapıyor? Rahatsız ediyor, kemiriyor. İlham ne yapıyor? İlham yatıştırıyor. Zaten insan böyle içine iyi bir şey geldiği zaman onun farkında oluyorum ki bu melekten geldi. Değil mi şimdi? He? E şimdi oradan bir çırılçıplak karı geçiyor. Sen de tam böyle manzaraya müsait yerdesin. Şimdi kalbine geldi ki şuna iyi, iyi bir bak. Gözünü gönlünü doyur falan. E bunu şimdi melek getirecek hali var mı? He? Bunda şimdi peygamber olma falan lüzum var mı? Bu nereden geldi şimdi bu? Şeytandan geldi yani. O anda da kalbine bir şey geldi. Ne geldi? Kalbine geldi ki efendim gözünü yum, şehvetini yut, kafanı önüne çevir. Olmadı baktın ki gözün kaçamak yapabilecek sudur. <gülüyor> gözlerin haince bakışını ben biliyorum Allah buyuruyor Kur'an'da kalplerin gizli planlarını da içinde neler düşündüğünü namahreme karşı biliyorum Mevla bunu hemen bunu düşündün baktın ki nefis seni efendim şey yapıyor zora sokacak kalk git o oturduğun yerden madem burası şey sıkıntılı yer öyle mi? Gittin bir lokantaya, gittin dişçiye, gittin hastaneye oturdu karşına çıplak bir karı bacak bacak üstüne atmasına da lüzum yok açık meydanda sen de ne yapıyorsun? kalkıyorsun o sandalyeden tam göreceğin yere oturuyorsun şeytana malzemesin ya ne yapacaksın? hemen gideceksin başka bir sandalyeye ona arkanı döneceksin öyle mi? Lokantadan şuradasın, buradasın. Öyle bir yerde oturayım ki her tarafı müfettiş gibi keseyim. Maliye Bakanlığından mı gönderildi? <gülüyor> git orada, en arka ücra köşeye git, en dibe git, sırtını da yola ver, yüzünü yola verme. Lokantanın, hastanenin, pastanenin girişine doğru bakma. Çünkü oradan millet giriyor çıkıyor. Arkanı dön, kimseyi görmeyeceğin yere gel, duvara bak. Kendi hanımın varsa hanımına bak E hanım var 40 senelik hanım bak bak canımız çıktı Öyle bir şey yok Hanımına bak işte odasına ekmek verir çarp salataya limon sıkar Ona bak sen ne işin var İlla gidiyor milleti görecek yer arıyor ya Allah Allah Bu millet ne kadar meraklı bir şey cehenneme girmeye ya sen... Yahu erkeğe de bakma Erkeğe de bakma e, Ona da bakarsın Tipini beğenmezsin. Vay anası, ne çirkin adam. Oldu gıybet. Öyle mi? Ondan sonra yanındakine bir şey dersin dedikodu. Ondan sonra dersin bu herif de hiç hırlı kaybanaya benzemiyor. Hırsız mıdır, uğursuz mudur? Oldu iftira. Bakma abi görme, görme. Görmemek kurtuluştur. Görmek derttir. Zikrun nasi da'in ve zikrullah deva'in. Allah'ı hatırlamak, ilaçtır, insanları düşünmek, konuşmak hastalık, marazdır. Bırak! Ama nerede İslam ahlakıdır? Şimdi, vesvese nereden geliyor? İşte anla! Harama çağırıyor, mekruha çağırıyor. Mubahta da bazen olabilir, kapı açar diye. Ama, farza çağırıyor, sünnete çağırıyor, nafileye çağırıyor, müstehapa çağırıyor, fakir fukara yardıma çağırıyor, o zaman, e o zaman tabii ki melekten geliyor. Güzel anlamak lazım. Hesabı, kitabı güzel yapmak lazım ya. Yani. Ya ama şimdi bu niyet meselesi. Kırk hadiste, kırk hadis kitabı çıktı bu mübarek kitap. Burada ilk hadis niyetle alakalı diye hatırlıyorum da. Kaderden sonra herhalde. Yok beşinci hadis. Orada o niyetlerle ilgili öyle ilim var ki aklınız duracak ya. Şimdi mesela içinden geldi ki, Çin'den geldi ki, Ulu Cami'ye git, hem de en erken git, hem de birinci safa geç hem de imamın arkasına geç sanki Halep müftüsüsün yani, imam yanılsa ne yapacağını arkada da neyse. İmamın arkasına da ne kadar, en cahil kimse cemaatta en meraklı odur, gider imamın arkasına yani. Ondan sonra sen efendim, imamın arkasına geç falan falan. Şimdi senin bu kalbine gelen kimden geldi? Baktın. hocam hoca ben de camiye git. Erken git. Birinci saf. Hepsi çok sevap ya. Beş tane sevap var. Amel var burada. Salih amel. Sana göre kimden geldi? Melek'ten geldi. Sen bence biraz daha deş bu işe. Canıl Ulu Cami'ye gitmek istediyse sen arkadaki küçük camiye git. Anladın mı? Ön safa derse imamın arkasına sen sağ köşeye git. Çünkü sen bir karıştırırsan bir de bakarsın ki bütün gelenler arkadan benim arkamdan vay anasınım adam ne kadar erken gelmiş ne mübarek adam derler. Herkes de bana imrenirler, beni beğenirler. E sana biraz nefis girmiş buraya. Melekten gelmiyor bu biraz şeytandan karışmış buraya. Görün millet seni tanısın. Böyle biraz devam et camiye. Ondan sonra belki birinden borç istersen verir, birinden kız istersin verir. Müftünün kızına talip olursun falan. Şimdi Eskiden müftüler camiye geldiği için müftünün kızını arayan camiye geliyor. Şimdi müftü falan camide ben bir müftü falan hiç görmedim. Ben 40 senedir, 50 senedir Fatih'teyim. Bir Fatih müftüsüne devamlı camide duymadım ben Fatih camisini. Tabii belki müftü başka camide kılıyor. O ayrı bir şey. Yani peşine bir şey gelecek Ya. Bir şey gelecekse sen orada niyetini sorgula. İlham zannedersin vesvese karışmış olabilir. İbn-i Sirin Hazretleri, duydunuz mu onu? Nereden duydunuz biliyor mu? Ben biliyorum. Rüya tabirinden. İşiniz gücünüz rüya bakıyorsunuz ya. Sabah akada görüyorsunuz. Fare rüyasında deve olmuş. Sabah bakıyorsunuz aynısınız tabii ki. Ben de çok görüyorum. Zengin olmuşum, kalkıyorum, sürünüyorum yani. Ondan sonra bakıyorumsa İbn-i Sirin şöyle dedi. Rüya tabirlerinde eşsiz bir allamedir, Evliyaullah'ın reislerindendir, Muhammed İbni Sihir'in radıyallahu Teala. Böyle adamı var ya, adamın gördüğü rüya ile adamı duvara çarpardı böyle. Sen evde şunu yemişsin, şunu yemişsin, 40 sene evvel şuna şunu yapmışsın, şuradan şu para yemişsin. Artık millet rüya sormaya, korkmaya başladı. Çünkü adamın cılkını çıkarıyordu yani. Adam diyordu, sen de peygamber misin ya diyordu, nasıl biliyorsun? Yahu diyordu, rüya ilminden Allah bana tabir verdi. Ya ben çok meraklıyım, böyle bir tabirci şu anda dünyada yok, nerede olsa yani. Kaç para olsa ayda veririm. Çok rüya görüyorum, başıma ne geleceğim. geldikten sonra anlıyorum yani. O da neye yaradı ki? Tedbir alamadım. Tedbir alamadım yani. Ya çok tabir ilmi, Allah bana da seden de nasip eylesin abi. Tabir ilmi en büyük ilimdir, nübüvvet ilmindendir. 40 hadis kitabının en son hadisi rüya hakkındadır. Bayağı bir malumat var, mutlaka okuyun. Şeytandan olan rüya, Allah'tan olan rüya, melekten gelen rüya, rüyanın çeşitleri. Mesela rüya da korktun, korkutuldun. Geçen gece ben gün hala tabire bakamadım, iki gecedir hakikaten korktum, çok da mücadele verdim yani. Rüyamı anlatmayayım şimdi, bir tabirini bilen olur başka bir iş çıkarabilir başıma da. Rüyan bana kalsın. Ondan sonra efendim, bir kalktım yatağa oturdum. Zaten geceden birkaç saat ya uyuyorum ya uyumuyorum. Onda da bir de korkarım bir rüya görüyorum ya. Hemen o duayı okudum. Bugüne kadar hiçbir kitabımızda o yazılmış değil. Eûzu bima âzet bihi ve resulü min rüya yadi şeyun fi dini ev dünyaya. Bu duayı uyanır uyanmaz okursan ben ezberledim onu da. Siz ne yapın biliyor musun? Kitap da biraz kalın yani. Yatağın yanına sığmayabilir. Onun resmini çekin. Sizin cep telefon nerede duruyor? Başımın ucunda efendim. Bak başını uzun ucuna koymayın. Çok zararı var. Radyasyona maruz kalırsınız, beyin tümörü olursunuz. 4-5 metre, 6 metre, 10 metre ileri koy. Ya hoca sen de bizim oda zaten 2 metre. Ha senin oda 2 metre ise öbür odanın yanına koy. Efendim... Gece de canlı yayın izlemiyorsunuz herhalde. WhatsApp'ı takip etmeyeceksiniz yani. Uyuyorsunuz da telefonu uzağa koyun. Ama tabii namaza kalkmak için kurduysanız sesinin gelmesine göre ayarlayın mesafeyi. Ya orada resim çekin ya da ne yapın? Buluşurun sayfasını hoca efendiler. Yavuz'un bir mazı. Kim var orada bizim hocalardan? O en son rüya hadisindedir. Sayfasını söyleyelim bizim cemaatimize. Sen 700 sayfa kitapta onu bulana kadar rüyaları kaçırırlar. <gülüyor> Efendim, bu duayı okumak nasip oldu elhamdülillah mesela. Şimdi korkmuyorum. Çünkü garanti vermiş bütün evliyaullah. Garanti vermiş madem sen bakıyor muydun onu ezbere biliyorsun ara. Açtı çıkmış ya. Bu benim yanımdakiler de ermeye başladı ha. <gülüyor> Sade ben değil. Ne ermek ya? Allah bizi rızasına erdirsin kardeş. Sayfa 632. İki tane dua var, İbrahim Neha'i Hazretlerinden geliyor. İbrahim Neha'i kim biliyor musun? Kim? İmam-ı Azam'ın şeyhi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şeyhi. İbrahim Neha'i hem hocası yani. Ondan da geliyor, sahabe-i kiram bu duayı okurlardı diyor. Efendim, bu dua 632'de iki tane var. Efendim, dua. E, bu iki dua da Burada. Biri euzü bi maazet diye başlıyor, euzü bi rabbi Musa ve İsa diye ikincisi başlıyor. Ben birincisi ezberimdeydi. İkincisi de kolaydır. Kim bunu okursa korktuğu zaman rüyasında Allah'ın izniyle o rüya kendisine hiç zarar vermeyecek inşallah. Yani başına korktuğu bir şey gelmeyecek inşallah. Bakın rüya ile ilgili hadis-i şerif kaçıncı hadis-i şerif biliyor musun? 40 hadis-i şerif. Kırkinci hadis şerif ne ile bitti? Rüya ile ilgili hadis şerif. Altı kütübü sitede imamların altısı da rivayet ediyor. Bu hadis şerif nerede başladı? 611. sayfada başladı. 633'te bitti. Yani 22 sayfa sırf Rüya ile ilgili ilimler yazdım. Ama 32. sayfasında da efendim Rüya ile ilgili ee, okunacak korktuğunuz zaman yani Tabi korkulu rüya görmek istemeyen uyumasın diye bir şey var. Velakin ee, bir de tabii korkmamak için de bir şey yapmak lazım. O da 631'de. Ben korkulu rüya hiç görmeyeyim. Öyle ya şimdi. Ne şeytanı gör ne avuzu çek demiş. Sen de diyorsun ki ben bu duayı yani okuyana kadar hiç korkmayayım daha iyi. Canım çıktı uykuda ya. Ha o zaman 631'de bir dua var. Allah'ım yauzibike min amali şeytan ve seyyatil ahlam. Bu duayı okursan 631'in sonunda, yatmadan okursan korkunç şuraya hiç nasip olmaz inşallah. Evet, ondan sonra efendim İbnü Sirin Hazretleri'nden geldim oraya da. İbnü Sirin'e nereden geldim? Niyetten geldim. Niyetteki maksadım nedir? İbnü Sirin Hazretleri ne yaptı? Hasan-ı Basri Hazretleri ile muasır Basra'da kaldığı dönemler hasan Basri Hazretleri vefat etti Tabiinin ulusu sahabeden sonra en büyük zat 130 sahabe görmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme validemizden olacak değil mi Ümmü Seleme validemizden süt emmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin süt evladı oluyor hasan Basri sahabe değil ama Sahabe değil ama annelerimizden enmiş. Anladın mı? Hasani Basri Hazretleri vefat etmiş. Cenazeye bütün dünya milyonlar yığılmış. İbn Şirin Hazretlerine dediler ki cenazeye gitmiyor musun? Dedi ki niyetimi bir sorguladım. Şu anda niyetimi bu cenazeye katılmak üzere salih bir niyet üzere kendi içimi görmüyorum. Onun için cenazeye çıkmayacağım dedi. Şimdi sizin aklınız, mantığınız buna erer mi ya? Ermez. Çünkü bu zatlar hesabı o kadar ince gidiyorlar ki ilhamla vesvese arasında o kadar ince çizgiler var ki acaba o cenazeye gitmesinde ona ne gibi tabii çok büyük iblisîrin bu oda o da bütün dünya başına yığılır tabii onun da. izdiham yaparlar ona da geldi diye. Acaba ne oldu da ben burada bir cenazeden bir Uhud daha kadar sevap alayım derken şu kadar da günaha girebilir miyim acaba? Kaç sevaptan kurtul günahtan diye de bazen bir laf var. Ha, bu bir hesap yaptı cenazede farzı kifaye olduğu için. Değil mi? Farz-ı ayın değil. Ve gitmedi yani. Onun için Rabbim cümlemize ilhamla vesvese arasını hakkıyla ayırmayı nasip eylesin. Amin Allah'ım salli ve ala aleyhi ve ve Efendimizin dedesine ilham geldi ne ilham geldi bir en İzheb git diye ilham geldi Efendim. bir en zehbe gitmesine dair diye de olabilir İlâ vehbib ni abdi menâfibni zührete zühre oğlu abdi Menaf oğlu vehb'e git şimdi vehb kim Vehb, Amine validemizin babası. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne tarafından, dedesinin ismi neymiş? Vehb. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesine, daha babası Abdullah evli değil, Efendimizin babası ta evlenmemiş. Dedesine ilham geldi kalbine Allah'tan melek getirdi. Sen kime git? Zühre oğlu Abdümenaf oğlu, Vehb'e git ve veyiümeysin o gün. Web Hazretleri Seyyidü Beni Zühra, Zühre oğullarının efendisi Kabilenin efendisi o. Neseben hem soy bakımından soylu ve şanafen hem de itibar ve şeref bakımından. Şeref de biliyorsunuz sokakta parayla pullan da şeref ne yapılmıyor? Alınmıyor. Nice katır trilyoner şerefsizler var. Değil mi? Nice de fakir fukara, şerefliler var. Onun için, şeref için ahlak lazım, haysiyet lazım, adalet lazım, dürüstlük lazım, efendim, vefa lazım, sadakat lazım, efendim, sadaka lazım, yardım lazım, garibanın elinden tutmak lazım, mazluma yardımcı olmak lazım, lazım, lazım, lazım. Şeref de öyle kolay, alınmıyor. Ama şerefini, bürokrat koltuğundan alanlar şerefini bakanlıktan vekillikten alanlar veya şerefini parayla, malla, mülkle bulanlar parayı kaybetmiş şerefi de kaybediyor, koltuğu kaybettimiş şerefi de kaybediyor. Ama asaletinden şerefli olanlar dünyanın en fakiri de olsalar bütün insanlar ona saygı gösteriyor. Çünkü şeref ancak Allah'ın verebileceği bir şeydir. İnnel الْعِزَّةَ لِلّٰهِ İzzet ve itibar ve şeref tümüyle Allah'a aittir. Ama kime vermiştir? فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ İzzet Hassaten Allah'a mahsustur ama Veli Resulî Peygamberini de aziz kılmıştır. Ne buyuruyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَنْفُسِكُمْ Aziz Size cinsinizden çok aziz bir Resul geldi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Aziz ismini İzzet ve şeref sahibi olma lakabını, vasfını kim takıyor? Aziz olan Allah Teala takıyor. İşte onun için hem soyu şerefli, bir adamın soyu şerefli, soylu olabilir. Ama soylu adam şerefsiz çıkabiliyor bazı kere. Değil mi? Soylulardan da geliyor biri şerefsiz. Onun için hem soyluluk hem şeref çok az insanda birleşiyor. İşte bu zatta birleşmişti. Zühre olan. Evet Şimdi Zühre kadın ismi diye takıyorsunuz Yanlıştır Esasen Zühre erkek ismidir Zühre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesidir? Büyük dedesidir Maalesef Toplumumuzda büyük bir cehalet var Onun için kadına ne ismi veriyorlar? Zühre ismi veriyorlar E ondan sonra En büyük yanlışı söyleyeyim Hadi bu yine biraz kurtarır Yıldız ismidir Zühre Belki kadına da müsait olabilir. İsmet gibi. Erkeğe de veriliyor, kadına da veriliyor. Ama en büyük yanlış ne? Gülsüm. Gülsüm erkek ismidir. Gülsümü kime veriyorsunuz? Kızlara veriyorsunuz. Sakın Gülsüm isim vermeyin. Ümmü Gülsüm, Gülsüm'ün annesi. Resulullah sellem'in kızının adı nedir? Ümmü Gülsüm, Gülsüm'ün annesi. Gülsüm oğlu yani onun için bu yanlışlar çok oluyor. İlimsizlik kötü bir şey. Cehalet rezalet yani. Şimdi Zühre oğullarının efendisinin adı Resulullah dedesi Vehb Hazretleri. O bir sülale boyu geliyor. O sülalede nerede birleşiyor? Yine Kureş. Anne tarafının da baba tarafı da ikisi de hangi kabileden geliyor? Kureş kabilesinden geliyor. Ümmüzer konulur. Ümmüzer konulur. Zerrin annesi demek. Yani ümmüzer de konulur. Ümmü Abdille, Abdullah Abdullah'ın annesi. Yani bütün erkeklere izafe edilebilir. Onun annesi olabiliyor çünkü kadın ismi. Çünkü anne olduğuna göre kadın oldu. Ümmü koyduğun zaman Ümmü Hacer desen taşın annesi bile olur yani. Anladın mı? Ee, Hacer taş ya yani. Ümmü Hacer desen yine olur yani. Misal çünkü anne dediğin zaman kadınlık vasfı getirir. Ondan sonra efendim, şimdi niye Zühre'e git, işte Zühre olan efendisi Vehbe git deniyor? Onun bir kızı var, adı Amin'e. Rabbı Allah'ın ha annemiz, dünyada o zaman ondan güzeli de yok, soylusu da yok, efendim şereflişi de yok, asil asili de yok, yok, bir tane, dünyada bir tane. Ondan kızını isteyecek. Şimdi burada da vehazetlerin de şöyle bir gördüğü bir olay var. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdullah Efendimiz genç daha işte 18 yaşlarında 17 18 yaşlarında avlanmaya mı ne bir çıkmış. Avla geçiniyorlar Mekke'de. Biliyorsunuz ot yok, ocak yok, ekin yetişmiyor işte Av, hayvanları avlayıp yola. İsmail Aleyhisselam da biliyorsunuz avcılık yapardı. Ondan sonra e, Yahudiler Şam'dan gelmişler. Tevrat'taki şifreleri bilen Yahudi alimleri ahır zaman peygamberinin doğması yanaştı diye hesabı kitabı yapmışlar. Tam da hesabı tutturmuşlar. Babasını ortadan kaldırarak Efendimiz sallallahu aleyhi doğmasını engelleme planını yapmışlar. Şam'ın Yahudileri kalkmışlar Mekke'ye gelmişler Eşkıya çetesi Ve Resulullah Zazen'in babasını incelemişler Araştırmışlar Çünkü babasını da anlatıyor Tevrat'ta İncil'de Yani nereden geleceğini de yazıyor Bunlar hesabı kitabı tam yapmışlar Tabi Sırtındaki nübüvvet mührüne kadar Efendimiz'i hepsini tanıyorlar Sallallahu Teala Sellem. Abdullah Efendimiz'e çevirdiler etrafını Saldıracaklar Bu, bu Vehb Hazretleri de yani kayınpederi, e, Abdullah Efendimiz'in kayınpederi olacak ileride. Ve vazetleri Hazretleri de geçerken rastlıyor o yoldan. Yahu diyor tabii hem kendi kabilesinin adamı Kureyşli olmak hasebi de var da esas tabii ona o şundan üzülüyor. Yahu diyor bu kadar adam bir kişiye mi saldıracak yani ben buna vicdanen yardım etmem lazım bir kişi çünkü diyor. Tam yani o da şeye girmek istiyor ne onladı kavgaya girmek isterken yukarı bir yerden aşağı inecek üstten görüyor tam inmeden evvel bir de bakıyor havada bir ordu geliyor Melaki Kiram Hazaratı. bu Yahudilerin heyetini bu eşkıya çetesini kırıp geçiriyorlar ya ortada adam yok bir şey yok kimse yok herifler serildi yere Yahu diyor bu Abdullah'da bir iş var ama diyor. Dur bakalım hele ne getirir, ne götürür diyor. Buna diyor, kime böyle yardım gelir diyor. Sema'dan yardım geldi. Bütün bir kaç kişilik ada, kafirler, silahlı Yahudiler tepelediler. Bana hiç iş kalmadı. O orada görünmüyor ona. Çünkü olayı seyrediyor, görünme her kalmadı diyor. Bekliyor. Şimdi Efendimiz'in dedesine de ne ilham geliyor? Vehbe git. Çünkü o olay kime gösterdi Allah Teala. Kayınpederi olacak zata gösterildi ki Abdullah Efendimiz'e bütün dünya Amine validemizi istiyor Krallar kabileler istiyor Dünyanın bütün Yemen'inden şeyinden bütün Arap Kabileleri reisleri istiyor Amine validemizi E şimdi Vehb burada Abdullah'a tercih edecek tabii ki Abdullah Efendimiz Abdülmuttalip soyu Soylu Mekke'de Çok önemli bir aile verir yani dengidir, verir ama işte Mevla ona önceden gösteriyor ki bu Abdullah'da iş var Kainatın Efendisi'nin babası bu sallallahu aleyhi ve sellem onun için o da sanki bu işe teşne bekliyor yani gelse de versem diye tabi bu, bu hususta çok uzun kıssalar var yani Siyer'den, Mevlid Kıssası kitabımda neler yazmışım neler, onları da hiç anlatamadığım şeyler var, vakit yetmedi. Oradan okuyun. Okuyun Peygamberinizi yahu sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyun dedesini, atasını, okuyun babasının başına gelenleri yahu. Yahu fuzuli roman okumayın. Bu gavurların dizilerini, filmlerini izlemeyin. Bu kadar eserler eyl Sünnet uleması yazdı bıraktı size. Yazık değil mi gözlerinize? Yazık değil mi nefeslerinize? Zikirsiz, salavatsız geçiyor ömrünüz kardeşlerim. Yani evliya Allah'tan biri berbere gitmişti. o da yani ya İbn Şirin Hazretleri yine öyle bir zat mübarek devamlı zikrediyor demiş. Berber demiş, "Efendi Hazretleri, tırağın kesilecek. Biraz dur da demiş. Tıraşımı bitireyim. O zaman zamana söyle o dursun." demiş. Zamana söyle o dursun Zaman durmuyorsa Benim ağzım zikirden durmaz demiş yani. Bir an zikirsiz geçiremem demiş Kitap okumak zikirdir İlim tahsili en büyük zikirdir Bu sohbet meclisi en büyük zikirdir Zikir hatırlamak demektir Eline tesbih alıp da uyuyacağına Burada otur da bir şey dinle Bir ilim al Onun için Mevlid kıssası kitabı ben çok kitabı yazdım. 73 oldu elhamdülillah. 173'ü de görürüm inşallah. Ama Mevlid kıssası gibi bir yerde bu ilim toplanmadı. Çok ilim var. Okuyun orada. Burada çok malumat var. O olayların hepsini anlatıyor burada. O kitabım da benim. Sayfeleri bir de Mevlid bahsi 700 sayfa kitap. Ama sayfalar küçük biraz. Yani kolay okursunuz inşallah. Yaprakları hızlı hızlı çevirirsiniz. Bir de bakarsınız, aa bugün 50 sayfa okumuşum. Tabii normal sayfa lan 20 sayfa eder. Siz de bayağı kendinizi avutursunuz yani. Maşallah falan. Ama bu teşviktir. Neden? Hani niçin? Küçük lokma verirsin ki yedirebilesin için. Sayfeler süslüdür, güzeldir, güllüdür, yeşillidir falan. Cazibesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, nesebine, hasebine, şemaline, hilyesine Yakıştırmaya çalıştık elhamdülillah. Yani kaliteyi de şama da en iyisini yaparak yakıştırmaya çalıştık. Bir de öyle kitabımız olsun. Şimdi o kalitede kitap çok pahalı. Çok pahalı olduğu için şimdi 14-15 kitabın içine koymuşlar kampanyada 15 kitapla birlikte veriyor ki 15 kitabın 15'i değil o bir tane yalnız alırsın. Çünkü bakın kitaba görürsünüz ağırlığını tonajını yani. Allah Teala gönlümüze, gözümüze, gönlümüze hitap etmesini nasip eylesin. Allah'ıma salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Fe fe khatabe Abdülmuttalip Efendimiz istedi evet kimden? minhu vehbden bintehu kızını Kimdir o kızı? Aminete. Amine validemizdir. Adı Aminedir. Emin olan demektir. Efendim. Kim için istedi? Liveledi. Oğlum Abdullah, Oğlum Abdullah'a dedi. Kızınız Amine'yi istiyorum. Nişanlamaya gitti. veye niye? Amine validemiz Yevmeyiz'in o günde Efdalümra'etin <gülüyor> Min Kureyş Kureyş kabilesindeki kadınların En güzeliydi En faziletlisiydi Fazilet demek fazilet yani şereften de üstün Fazilet demek Bütün üstünlükler onda toplamış Eftal olmak Mesela ne diyoruz bu daha eftal Ne demek eftal Bu konuda en üstün şey böyle yapmak Bu amel eftaldir Değil mi Efendim? Kureyş'in en fazileti Ne seben? Hem soy bakımından ve mevzuan hem de efendim mekanet bakımından, konum bakımından, şeref bakımından, itibar bakımından vesaire. Şimdi bu da e, işte, Abdülmuttalip Efendimizin nişanda ne okuduğu sözleri de var. Hamdleri var. Oğluna yaptığı medihleri var. İşte bütün bunlar anlatılıyor yani. Çok güzel bir üsluba riad etmişler. Fezev ve ceha ve hep evlendirdi kızı Amineyi, Bihi, oğlu Abdullah ile. O zaman Abdullah Efendimiz'in yaşı 18. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası 18 yaşında. Başka rivayetler varsa da kafanızı karıştırmamak için en meşhur rivayeti söylüyorum. 18 yaşında. Ve ben Abiha, ben Abiha zifafa girdi, biha, eşi Amine validemiz ile efendim, Fi Şi'b-i Talibin, Şi'b-i Talib'te. Şimdi Şi'b-i Ebi neresi? Mekke mezarlığı var ya, Hatice annemizi ziyarete gidiyoruz. Hatice annemizi ziyarete gittiğimiz zaman, yani Safa Merve tarafından çıkıyoruz, Safa Merve'den ileri gidiyoruz. Safa Merve'ye arkamızı verdiğimiz zaman, düz gittiğimiz zaman Mekke mezarlığı. Bütün ulema orada, evliya orada, sahabe-i kiram orada, Hatice annemiz orada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğulları orada, hepsi vefat etmişler küçük yaşta, hepsi orada. Ataları orada, dedesi orada, bir rivayet Amine validemiz de orada. Bir rivayet Ebba'da meşhur ama oraya da nakledildiğine rivayet var. Şimdi o zaman Abdullah Efendimiz'in evi neredeymiş? Hatice annemizin falan işte şu anda işte kabri şerifinin bulunduğu o vadi, bir dağın altındadır. O vadideymiş. Orada zifafa girdi. فَحَمَلَتْ bir اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعْلَىٰهُ Hemen zifaf olur olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Amine Validemiz hamile kaldı. Kalınca ne oldu arkadaşlar? Nur Abdullah Efendimiz'den alındı. Kime geldi? Nur kime geçti? Amine Validemiz'e geçti. Allah. Nasıl bir nur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nurul envar, nurların nuru Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi tabi bu hamile kalması da pazartesi gecesi yine vuku buldu. Doğumu da yine ne gecesi vuku buldu? Pazartesi gecesi vuku buldu. Yani pazarı pazartesiye bağlayan. Şimdi rekaid gecesi, recebin ilk cuma gecesi. Hamileliğini hissettiği gece, ilk hamile kaldığı gece değil. Hamile kaldığı gece yine Pazartesi. Peygamber olduğu gece Pazartesi, Miraca çıktığı gece Pazartesi, Mekkeden çıktığı Pazartesi, Medine'ye girdiği Pazartesi, vefat ettiği Pazartesi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında ve zatında Pazartesinin çok önemli bir yeri vardır. Bundan dolayı hayatı boyunca her pazartesi ne yapmıştır? Oruç tutmuştur. Ve oruç tuttuğunun sebebi sorulduğunda pazartesi günü niye oruç tutuyorsunuz? Ya Resulallah denildiğinde, sahih hadiste geçer. <gülüyor> pazartesi doğum günümdür. Allah beni o günde dünyaya çıkarttığı için, Allah'ıma şükür nimetine, şükür için her pazartesi oruç tutuyorum. Allah Allah. Şimdi onun doğum günü, mevlit günü bize bayram oluyor, biz de oruç tutmuyoruz. Çünkü o doğduğu için bayram ediyoruz. Onun için Amasya'dan Kozlular bana bir şey baklava hediye gönderdiler. Kardeşlerine demişler ki sen bize telefon ediyordun. Her, her mevlid kandili oruç tutun, oruç tutun. Hocada geçen sene mi, evvelki sene mi, neyse mevlid bayramdır, bayramda oruç yoktur dedi, bayramı ilan etti. Madem öyle hoca da bir baklavayı hak etti demişler, bana da göndermişler geberirken ucundan az bir şey aldım ama hafif idi yani şekeri çok yok idi çok da dokunmadı ayrı dava. Tamam mı kardeş? Yani Mevlid'de niye tutmuyoruz oruç? Ulema buyurdu ki ben değil ben bir şey uyduramam ya. La haule ve la illa billah. Geçen Fatih Altaylı'ya sormuşlar işte bu nasıl adam şudur budur pis herif falan demiş o şey. Spiker: "Ya pis herif deme demiş. O kadar da pis değil demiş yani. Neyse ondan sonra Efendim ya demiş nasıl bir adam bu ne çıkarıyorsun şu pis falan ya demiş öyle pismiş değil ama demiş falan Ne anladın ya demiş de yarı peygamberlik gibi bir şeye oynuyor demiş yani Nasıl durumunuz? Ne anladınız bundan? Ya bak ben dedim ki mevlid bayramdır oruç tutmayın Hemen zannederler ki hoca bunu rüyada gördü ya ya kardeşim kitapta gördüm. Kitapta görmeden bir kelime konuşmadım hayatımda ben. Konuşamam caiz değil ya o. Ben burada hava raporu sunuyorum ki efendim yarın sisli olabilir, puslu olabilir diyeyim ya. İhtimalen din mi olur kardeşim ya? İhtimalen din mi olur? Ayet, hadis görmeden, ulema, evliyan, beyan görmeden ben dünya kelam konuşmam. Sohbette konuşmam. Ama buradan aşağı ineriz şuraya. Atış serbest belki, ben de konuşurum yani. <gülüyor> belki derim ki yarın belki yar ne var? Ama ben şimdi buraya çıkayım, yarın belki yar diyemem ki ya. Mevzu ne? Milleti ne alakadar ediyor yani? Adam oruç tutsun mu tutmasın mı? bu kitapta yazarsa ben söyleyebilirim. Onun için bu bayramımızdır. Bu Mevlüt haftasında bu... Ba, ba, kez, bir gün evvelinden de çarşamba perşembede, perşembede mevlidin günüydü bu geçen, e tutmayın dedim değil mi bu geçen, tut, tutmayın yiyin için afiyet olsun, yedirin içirin afiyet olsun e sevinelim daha bundan büyük sevincimiz var mı? ulema böyle buyurdu şimdi tabi geldik amine validemiz çok ıı, tabi faziletli peki abdullah efendimiz nasıldı? Oh, Abdullah Efendimiz'e cihan aşık idi. Dünyada ondan güzel erkek mevcut değil idi. Ve bütün kadınlar peşinde onunla evlenmek için kuyruk idi. Amine validemizle evlendiği gece ne olduğunu biliyor musunuz? Mahzumoğullarından, Abdümenaf oğullarından 200 tane kadın o evlenene kadar evlenmemiş, beklemişler. 200 kadın vefat etti. Üzüntüsünden. Siz böyle bir güzellik, böyle bir aşklar duydunuz mu şimdi? Bizde olsa dakikalık aşık oluyor adam. Ondan sonra karı kız başkasına gitti. Gittişe gitti. Ondan mı öleceğiz ya diyor. Kız mı bitti diyor. Gittiyse gitti. Kız mı bitti diyor. Aşka bak. <gülüyor> hikaye. Böyle aşk mı olur ya? Aşık oluyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra ne oldu? Ayrılıyoruz. Niye ayrılıyorsunuz? Geçen gün arabanın ön tarafına mutluyuz yazmıştınız. Şimdilik arka tarafına ayrılıyoruz mu yazdınız? Ne oldu şimdilik size? <gülüyor> ya diyor, birbirimize aşık olduğumuzu zannettik. birer aşık değilmişiz, sıkıldık ayrılıyoruz. Ne kolay ya sıkılmalar, ayrılmalar be. Memlekete bak hele. He şimdi... 200 kadının vefat ettiğini duydunuz mu siz? İmam Bağcuri Hazretleri Maliki ulemasının reislerinden yani. O Yahmedetlerdin şehrinde yazıyor bunlar. Ve siyerde yazıyor. 200 kadın üzüntüsünden vefat etti. Allah Allah. Kureş'ten Allah Allah. Bütün kadınlar hasta oldu. Ya evliler bile hasta oldu ya. Lan sana ne oluyor? Sen zaten evlisin kocana baksan. Ya bunlar acayip işler olur bazı kere. O da artık başka bir şey mi düşünüyordur? Ne düşünüyordur? O kızıma mı alacağım düşünüyordur? Herkesin bir planı var ya, yaşlı da olsa hasta olabilir yani. Yüz tane kureşten hasta oldu. Abdümenaf ve benim mahzun kızlarından iki üç tane vefat etti ya. Ne Abdullah Efendimiz'i nasıl bekliyorlar? Onun için bir kadın vardı, o çok meşhurdur orada da efendim yüz tane deve vereceğim dedi. Biliyor musunuz? Abdullah Efendimiz'in kıssası var. Şeyde okuyun. Mevlid kıssası kitabında. O da İsmail Aleyhisselam gibi kurban edilecekti. Babası adak yapmıştı. eneb bir hain. Ben iki kurbanlığın oğluyum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi İsmail dedem, birisi Abdullah babam diyor. Onun da kıssası çok ilginçtir. Vaktim yok şu anda. Mevlid kıssasını bilmiyorum. Sayfasını bulursunuz. Firiste var. Abdullah Efendimiz'in e, kurbanlık olarak kesilmesi... Ve sonra e, bağışlanması yüz deveyle olmuştur. Abdülmutalip Efendimiz yüz deve vererek ve o kadın da o zaman kahineydi. Bu kahineler çok acayiptir. Kahin ve kahineler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olana kadar bunların çok devri ve dönemi vardı. Çünkü onlar o zaman hırsızlama çalıyorlardı kulak kabartıp gökten. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beraber gök kapıları kapandı diyor Kur'an-ı Kerim beyan ediyor bunu ayette olmasa şimdi kurafe diyecekler. zaten hadislere inanmıyorlar ama ayette var 13'ün o zamana kadar bir haber iki haber alıyorlardı birkaçta yalan katıyorlardı kahinlere cinler getiriyorlardı Kahinin de bir dediği tuttuğu zaman Ondan sonra bütün millet onu artık peygamber gibi ne derse yapıyorlardı çünkü bazı şeyler Gökten gelen kaza ve kaderle ilgili haber onun kulağına fıslanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden evveldi bu. İsa aleyhisselam'a kadar yedi kat göklerde cirit atıyorlardı. İsa aleyhisselam doğunca ikinci kata kadar engellendi 2'den yukarısı. Fakat iki, iki, ilk iki katta melekler birbirine diyorlar ki mesela neyse buraları söylemeyelim falan yerde deprem olacak diye lev Mahfuz'da yazılmış. Lev-i Mahfuz'dan görevli mele, ondan görevli meleğe haber veriyorlardı, birbirinden konuşuyorlar. Cinler de oturmuşlar, oturakları vardı gökte, gezegenlerden şeyden, dinliyorlar, kulak çal çalıyorlar, hırsızlama. O haberi duyuyorlar, gelip kahine söylüyorlar. de diyor ki, falan yerde şöyle bir şey olacak. Hakikaten de oluyor mu? Oluyor. Bitti, artık ona tapıyorlar. Diyorlar ki, sen peygamber gibisin, bitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince, bu kehanetler de bitti. Ancak vahiy kapısı açıldı. Vahiy kapısı açılınca şeytanların kapıları kapandı. Gökten haber getirme kanalları tıkandı. Zaten yıldız kayma meselesi ne? Yıldız nereye kayıyor? Göğe yaklaşıp da bir şey duymak isteyen şeytanı yakmak için kayıyor. Ondan bir parça ayrılıyor. O parça kayıyor. Yoksa yıldız o senin gözegen dünyadan 100 kat, 200 kat, 500 kat büyük olan yıldızlar gezegenler nasıl kayar? Onun kendisi kaysa, biz burada durabilir miyiz? Geçen ben yıldız kaymalarını seyrediğimde, yaylada bir seyredeyim dedim, önümden geçti zannettim. Gidip de Mars öyle önümden mi geçti yani? O bir parçası diyor, <gülüyor> Bir kıvılcım çıkıyor yıldızdan, e bir parça, yıldızın da bir parçası da yani, şeytana yeter yani. Efendim, bir kıvılcım çıkıyor diyor, o deliyor onun kafasını, o iblisi ya gebertiyor, o cini eğer diyor öldürmüyorsa da aklını alıyor. Bir şey duyduysa da aşağıda hiçbir falcıya kâhine getiremez, aklı gitti. En azından aklını götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de bu çok ayet var. Safat Suresi'nde var, Tebareke'de var, hepsi. Evet, şimdi o kahine kadın bu işi çözemediler o zaman. Abdullah Efendimiz'in ee, rüyasına giriyor. Abdülmuttalip efendimizi Allah Teala senden razı olmadı diye beş kestiği olmadı, on kestiği olmadı adağını yerine getirmek için, oğlunu kurban etmemek için ve lakin en sonunda bu kadına gittiler çözüm üretsin diye bu kadın da dedi ki yüz tane deve kurban edip de fakirlere yedirirseniz senin oğlunu Allah sana bağışlar bu Abdullah dedi yoksa dedi işiniz yaş bunun başına gelecek var dedi ve onun sözünü tuttular o zaman o kadın da dedi ki çok zengin. Kahinelik az parayla olur mu? Bütün millet parayı aldırıyor tabii haber almak için. Ondan sonra o kadın de demişti ki ona Amine validemizi babasıyla e, istemeye götürürken yoluna çıktı. Dedi ki ne olur dedi. Yüz deve de o zaman ne biliyor musun? Şu andaki yüz villa, yüz tane en son model, kaç yüz bin euroluk jip. Yüz deve, bir tanesi yani. Yüz deve, Arap'ın enfes malı. Dedi ki yüz deveyi de ben vereceğim dedi Abdülmuttalip'e. Beni bu Abdullah'la evlendir dedi. Fakat Allah Teala Amine Validemize nasip etti. Ondan sonra Amine Validemiz'le evlenip zifaf olduktan sonra Amine Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldıktan sonra Abdullah Efendimiz kâine kadının yanına gitti bir daha. Çatlatmak için mi? Ne içinse gitti. Dedi ki ona ne durum var dedi, nasılsın, iyiymişsin? Dedi ki iyiyim. Zaten ona zina teklif etti çok. Evvelce Abdullah Efendimiz haramu fel Efendimiz'in babasının ne şiirleri var? Sen bana haram mı teklif ediyorsun? Ölürüm de harama Uşkur çözmem dedi. Halbuki o zaman peygamber yok, bir şey yok. 550 sene fetret devri, hiçbir şey yok. Zina su gibi, zina su. Dedi ki sen ne diyorsun ya harama dedi, ölürüm dedi ben. E, nesebi şerif. Mübarek soy temiz. Ondan sonra sonra gitti ona. Dedi ne yapıyorsun? Dedi bir şey yok. İstiyor musun yine beni dedi. Abdullah Efendimiz maksus iş yapıyor. İstiyor musun dedi yine ben dedi. Yok dedi ne yaparsan yap dedi. İstemiyorum seni. Niye? Çünkü dedi evvelce gördüğüm nur senden ayrılmış. Nur gitti dedi senden. <gülüyor> nur kime gitti? Amine valdemize hamile kalınca nur gitti Onuru sende göremiyorum Çünkü senden dedi ahir zaman peygamberi gelecek Bu benim soyumdan gelsin istedim ama Allah istemedi illa da amine dedi dedi Allah Teala Ne konuşuyorsun be Rastgele mi oluyor bu işler Arkadaşlar sizinkiler de rastgele değil Yani benim annemle babamın da evlenmeleri rastgele değil Değil Sizinkiler de rastgele değil. Her şey kader. ve اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın bütün işleri yazılmış, bilinmiş, kaydedilmiş, kaderle takdir edilmiştir. Allah'ın rastgele işi yok. Haşa ukella. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlamız. Evet. Yani sizlerde de ilginç şeyleriniz vardır, evlilik hadiseleriniz vardır. Herhalde internetten evlenmediniz değil mi? Benim... İzdivaç programlarında mı evlendi ananız falan? Bizde öyle bir şey yok yani. İzdivaç programında evlenmediler. Hep böyle görücü usulü. Görücü usulü ama ne manevi rüyalar görülüyor, ne işler oluyor, kimin kimseden haberi yok, hiç birbirini tanımayanlar birbirini buluyorlar. <gülüyor> yani hiç alakası olmayan insanlar birbiriyle evleniyorlar. Görmüyor musunuz mesela? Ama şimdi tabii işin cılkı çıktı. Lazara li hemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hamileliği vaktinde bu çok ilginç olaylar zuhur etti. Ve li doğumu zamanı geldiğinde gara'ibu, çok garip, eşi emsali görülmemiş, hiç bir kimsenin başına gelmemiş hadiseler zuhur etti. Ve an Kâb-ül Ahbar'ı Ahbar anlatıyor. kâb Ahbar biliyorsunuz, Hz. Ömer Efendimizin bile vaazını dinlediği, ey Kâbe ben, beni korkut bana bir şeyler anlat dediği zaman Hz. Ömer Efendimizin üngür üngür ağladığı bizzattır. Ahbar Tevrat alimlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayatta idi ama yetişemedi. Yemen'deydi. Göremedi. Hz. Ömer zamanında Müslüman oldu biliyorsunuz. Hz. Ömer Efendimize de ben Tevrat'ta Ahir zaman peygamberin 63 yaşında vefat edeceğini, yerine gelecek zatın yani Ebu Bekir'in de 63 yaşında vefat edeceğini, ondan sonra demir gibi sert bir Ömer'in geleceğini okumuştum dedi. Hazreti Ömer da ağlama. Allah Allah. Beni de mi yazıyordu dedi. Seni de yazıyor dedi. Karnun min hadid. Demirden boynuz diyordu dedi. Allah'ın dininde o kadar sert. E Kabul Ahbar bunu demiş de nereden bilmiş. Ya Tevrat'ta yazıyor. Tevrat'ta yazdığını neresi yazıyor? Tevrat'ta yazdığını Kur'an yazıyor. Zalik fit fi'tavrah ve meselun fi'lincil diyor. Sahabenin durumunu Tevrat'ta böyle anlattım, İncil'de de şöyle anlattım diyor. İnna <gülüyor> fetane'nin son ayeti Muhammedur Resulullah diye başlayan ayet sallallahu aleyhi ve sellem. İnna <gülüyor> fetane'nin son ayeti sahabenin Tevrat'ta ve İncil'de nasıl tanıtıldığını beyan ediyor. Daha ne konuşuyorsun? Ama Mustafa Vaştaoğlu ne diyor? Kabul Ahbar Hazretleri için Hazreti Ömer'in vaazını dinledi. Yüz yaşını aşkın vefat etti Şam'da. Bütün kitap ilimleri onda. Tevrat, İncil ilimleri onda. Tabi Müslüman olduğu bütün efendim ulema ondan ilim aldı. Sahabe-i kiram ondan ilim aldı ya. Sahabe-i kiram ondan ilim aldı. Gidiyor o adama diyor ki bu diyor zaten Yahudi diyor dönmesi diyor. Kabulah Hazretleri'ne. Niye Kabulah para takmış biliyor musun İslamoğlu? oğlum? Niye taktığını biliyor musun? Kabulah Hazretleri demiş ki diyor ki ben Tevrat'ta okudum ki bütün alemlerin aklını bir kenara koy Muhammed Mustafa'nın aklının yanında zerre etmez. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurudur diyor. Kabulah bar efendimize nur demiş. Nur dediği için de Yahudi dönmesiymiş. Tövbe estağfurullah al Ya Efendimiz'e nur Kur'an da diyor. Estaizu billah. Gad <gülüyor> yâekum minallâhi nurun. Size Allah'tan büyük bir nur geldi. Nur ne? E şimdi hocam nur Kur'an'da nur. Kur'an'dır o nur. Kur'an olamaz. Niye olamaz Kur'an? Ve kitabı mübin, Her şeyi beyan eden kitap da geldi diyor. Şimdi kitap da geldi deyince Nur'un ne olduğu anlaşılıyor. Kitaptan farklı bir şey olduğu anlaşılıyor. Ben size devamlı söylüyorum. Ahmet ve Mehmet geldi dediğin zaman ne oluyor? İki kişi geliyor, birinin adı Ahmet, birinin adı Mehmet. Ama dersem ki Ahmet Mahmut geldi, o zaman ikisi bir adam, vav yok. Size Allah'tan ne geldi? Nur geldi. Bir de ne geldi? Bir de kitap geldi. O zaman nur kim? E bütün hadis-i şeriflerde diyor ki ben Allah'ın nurundan yaratıldım diyor. Ve bütün hadis tefsirlerde diyor ki bu nur Muhammed Mustafa'nın nurudur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. düşman olan aslında Rasulullah'a düşmandır da kâbulahbarı kendisine kılıf yapıyor. Kabulahbar Razi yallah Teala anlatıyor. En neunu diyetil gelleyelte o gece nida geldi fise mai göklerde va safhanın cemi sifa yani safha demek geniş sahalar demek göklerin geniş sahalarında Vel ve arzı ve bir dünyanın topraklarında ve bu alerinde kıt alerinde her yere Allah'ın bir meleği delal bağırdı nasıl bütün alemler işitti. Göklerde, yerlerde duymayan kalmadı. Ne diye? اِنَّ النُورَ الْمَكْنُونَ الَّذ۪ي مِنْهُ رَسُولُ sallallahu صَلَّ اللّٰهُ تَعْلَى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden yaratılacağı o gizli saklı nur يَسْتَقِرُّ الْلَيْلَ ف۪ي بَطْنِ Bu gece Amine'nin rahminde yerleşecek, bak rahminde yerleşmesi de çok önemli, bu da regaib gecesi olarak, Recep'in ilk Cuma gecesi, inşallah burada olacağız, inşallah. Burada Şar-ı Şerif'i ziyaret ediyoruz, o gece olarak zikrediliyor bütün kitaplar. Sehli Hazretleri de öyle söylüyor. فَيَاتُوا بَعْلِهَا ثُمَّ يَاتُوا ''Ey, gidi Amineye müjdeler olsun, tekrar tekrar müjdeler olsun.'' diye gökten münadi bağırdı. وَاسْفَهَدَسْنَامُ Dünya Menkûseten. Dünyadaki ne kadar put varsa, Kabe'nin içinde o zaman 360 put var. Bütün putlar ters döndü. Efendim sana söyleyem annere düştü ya. Kabe'de putları bakanlar var. Biliyorsunuz Kabe putlarla dolu o zaman. Sabah bir geldiler baktılar. Bütün putlar kafa üstü. Allah Allah bu gece bir olay oldu ama dediler. Zelzele mi oldu? Ne oldu? Dedi de. Bir yerde yarık yok, çatlak yok. E kimse gece hissetmedi evinde, ocağında bir şey. Peki bu putlar niye ters döndü? Dedi. Ya... Becanet Kurayshun fi ced şedid. Kureş kabilesi çok kıtlıktaydı. Vıqın ağzım çok büyük, darlıkta idi. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Rahime düştü. Fakbarratil ard. Topraklar hudravat ile yeşilliklerle, sebzelerle, meyvelerle efendim yemyeşil oldu. Ve hamaletil eşyaru. Ağaçlar meyveleri yüklendi. Kainatın efendisine annesi yüklendi. Ağaçlarda ürünlerini yüklendi bütün dünya mahsuller. Ve caahumur riftu. Kureş o kadar aç susuz kalmıştı, perişan olmuştu kıtlıktan. Çok rift demek çok hayırlar geldi min kulli Her taraftan ticaretler, kazançlar, cemaatler. Mekke'ye giden gelen, giden gelen olunca ne oluyor? Sirkülasyon oluyor. O bir şey getiriyor, o bir şey satıyor, o buğday getiriyor, o bir şey veriyor. Fe sünmiyet dilkes Kumilefia buyurdu sallallahu aleyhi kainatın efendisine annesinin hamile kaldığı sene o zaman tarih neye göre tespit ediliyor? Ondan evvel İsa selamın miladından geliyor ama Mekke o hesapları çok bilmez. Mekke'dekiler ümmi, okuma yazma ve yani şey olarak dünyanın merkezlerinden uzak. Dünyanın merkezi Mekke ayrı deva ama. O zaman tabii Şam gibi, işte Bizans gibi vesaire yani takvimleri olan, hesabı kitabı olanlardan uzaklar. Onun için onlar ay hesabı yapıyorlar. Ayın battığını, doğduğunu e, çöl kültüründe, tabii ay ve yıldızlar, gezegenler üzerinde göz görüşüyle çok büyük tabii bir ihtisas var. Aynı bir şey. O da bazı kere senin cihazına bile e, e, cihazını bile hesap diye sollayabilir yani. Bazı kere tecrübenin tecrübenin, hissin ve geleneğin getirdiği bilgiler de geçerli olur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, annesinin hamile kaldığı ve doğum yaptığı sene fil senesi. Zaten tarih ondan sonra neye göre hesaplandı? Hicri takvime kadar, yani Hazreti Ömer Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ömer Efendimiz Muharrem ayını hicri yılbaşı ilan ederek e, hicretle beraber sene bir Hicreti birinci sene kabul ederek başlattığı Hicri takvim. Şu anda 1439 oldu değil mi? He? 1439 oldu Hicret. Bu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumu olmuyor tabii. Çünkü bunun üzerine ne koyacaksınız? Resulullah Hazretleri 53 yaşında hicret etti. Bir de 1439'a ne koyacaksınız? 53 daha koyduğunuz zaman ne ediyorsa doğduğu seneyi buluyorsunuz. Anladın mı? 39'un üzerine. Kaç ediyor? 42. 1492, 1492. 92 diyorsunuz, ha 1491-92 neyse. Bu hesap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu anda doğumu, yani e, 1500'e yaklaşıyor, fil senesi. Çünkü Ebrehe işte fillerle geldi, işte meşhur kıssası var, onun da kıssasını bize anlatabilsem iyiydi de vakit yok. O Bir gün ondan konuşuruz, El keyfe suresinin bahsettiği fil hadisesinde. O da yine e, Ebrehe ile kim karşılaştı o zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi. Abdülmuttalip gitti gitti. Abdülmuttalip'in develerine de el koymuşlardı fil ordusu gelince. Abdülmuttalip falan dediler ki bir hesap yapalım, savaşalım mı bunlarla? Sonra bir hesap kitap yaptılar. Savaşmaya imkan yok. Fil ordularıyla gelmişler, acayip. O zaman ne yapacağız? E, senin de develerine el koymuşlar. Ya gideyim bakayım dedi şuna. Ooo Ebrehe yanına oturtmak istediği ordusundakiler kızar diye çok hürmet etti Abdülmuttalib'e fakat millet ne der ne demez diye baktı ki tahtın üstüne onu oturtmak istemeyince kendi aşağı indi yani Ebrehe de kibarlık yaptı yani kendi aşağı indi Abdülmuttalib'in yanına oturdu falan nedir ne değildir bu şeyin efendisisiz misiniz Kureyş'in e ondan sonra ben böyle size bir eziyet bir zarar vermek istemiyorum ancak Dokunmayın, karışmayın. Ben Kabe'yi taş taş sökeceğim. kâbeyi yıkacağım, gideceğim. Kâbeyi yıkacağım, gideceğim. Çünkü onun Kabe diye yaptığı bir yere gitmiş. Araplardan, Kureyşlerden birisi pislemiş diye. Ben bunun intikamını almaya geldim. Bu kâbeyi yıkacağım. Size ne? Oturun evinizde. O da dedi ki, yok ya fark etmez falan. Allah Allah, ne fark etmez ya? Ben dedi bir ruzatım var, onun için geldim. E buyur. O da bekliyor ki işte Kabe'ye yapma bir şey, dokunma bize bir şey falan. Ya dedi ben dedi develerimi dedi, otlayan develerime el koymuş senin ordu. Ben dedi develeri işe etmeye geldim, talep etmeye geldim falan. Aaa! Teessüf ederim. Ben seni Kureyş'in ulusu efendisi diye tahtımdan indim aşağı oturdum. Seni bir adam zannettim demek istedi. Ondan sonra zannettim ki Kabe'nin hakkında bir müdafaya gelmişsin. Atalarından kalma bir ev. Sen ne yaptın? geldin ucuz bir hesap yaptın. Develerinden bahsediyorsun. E dedi yok ben dedi Kâbe işine hiç karışmam dedi. Nasıl ya dedi ya? Bu kadar mı dedi siz dedi. Yani vefasızsınız, kutsalınız yok, mutsalınız yok falan falan. Yok dedi. En Arapoli veril beyti Rabbun seyah Ben develerin Rabbiyim dedi. Rabb sahip demek Arapçada. Ben dedi develerin Rabbiyim, sahibiyim dedi. Beytin de bir Rabbi var dedi. O beyti dedi Rabbi kurtarır dedi. Dedi o beytin Rabbi çok büyük dedi yani. Ben di de dedi ben ucuz iş ben deveyle ilgileniyorum dedi. Beyton Rabbinin işine hiç karışmamdı. Yapma ya dedi. Ama dedi gözümde çok büyüktün seni bana çok anlatmışlardı Yemen'den beri dedi. Şimdi gözümde çok küçük oldun, hakir oldun. Ben işin develerine gitsin dedi. O çünkü hakikaten beytin Rabbi var. Resul i̇şte Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Doğduğu sene, Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, fil hadisesinden ne kadar gün sonra doğdu? He? 55-52 rivatler 52, var 55 diyelim 55 gün sonra doğdu Doğdu Yani Ebrehe fil ordularıyla geldiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeydi? Annesinin karnında canlı mıydı? E canlıydı doğumuna 55 gün kalmış Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devredeydi ve koca fil orduları bozguna uğradı gitti. Allah Allah Allah! Evre hepsi beraber. Aman ya Rabbelâil! Bir taşla beraber. Kurban olduğum Allah'ımın o taşları var yine, o kuşları da var yine, o gavurların başları da var yine. Ya bir kuş, bir taş, bir baş yani şu üçünü bir birleştirecek var ya şu siyonizmin kafalarına böyle he siyonizmin kafalarına o cavurların, o PKK destekçileri Türkiye'yi bölmeye çalışan he o FETÖ'yü barındıran o kafalar var ya siyonist Mossad, CIA, bilmem ne kafalar, Pentagon, Pentagon. O kafalara var ya bir kuşluk canları var ya. Bak bak. Adam olamadık ki. Duamız tutsun. Yahu geliyorum. Sitcilden diyor Kur'an. Sitcil sen kükil. Yani pişmiş taş. Nasıl pişmiş biliyor musun? Kuşun gagasında duruyor Ebabil'in. Gagasında duruyor. Ya gagasında nasıl duruyor kardeşim? Adam filin üstüne çıkmış. Bir de mifer giymiş. Bir de zırh giymiş. Kafasında da şey var. Demir, çelik. O kuş oradan şu kadar taşa atıyor. Ebabil'ler çok büyük bir kuşlar değil mi? Ebabil. Şu kadar bir taşı atıyor, nohut kadar. O taş geliyor. Kafasında mihferin üstündeki demiri geliyor, yakıyor. Oradan adamın kafasına giriyor. Beynini yakıyor. Oradan geliyor adamın dübüründen çıkıyor makadından bütün bağırsaklarını yakıyor. Oradan file giriyor. File girdiği zaman fili de yakı, fil fil. Fildeki filin derisini bıçakla bıçakla içine sokamazsın yahu. Fildeki deri ne biçimdir? Sizin lastik gibi vardır arabanın lastiği gibi. Oradan filin içine giriyor, fili de dibinden çıkıyor, küt aşağı fili de deviriyor. Başlarındaki filin adı da Mahmud. Hani şimdi Mamut diyorlar. O mamut oradan geliyor işte. Mahmud yani bildiğimiz Mahmud ismi var ya, filin adı Mahmud. O mübarek fil Kabe'ye sürüyor, gitmiyor. He? Yahu diyorlar böyle bir şey görülmemiş dünyada. Bu fil, bu işin uzmanı bütün orduyu peçine çeker filler buna tabi olur. Bu niye hareket etmiyordu? Geliyor, duruyor. Ya diyorlar hasta mı oldu, şey mi oldu, psikolojisi mi bozuldu, hayvan mı kafayı yedi falan falan. Çeviriyorlar Yemen'e bakalım ki diyorlar bu hepten otomatiğe mi bağladı falan. Yemen'e doğru gidiyor, koşuyor. Geri giderseniz giderim diyor. İleri giderseniz gitmem diyor Ben Allah'ı tanırım diyor Vallahi kafirler kadar Hınzır da Allah'a isyan etmemiştir Fil de Allah'a isyan etmemiştir Yılan akrep de Allah'a isyan etmemiştir Bu insan ve cinin kafiri kadar Allah düşmanı yoktur yani Böyle bir şey Bir tane adam Kaldı O da kurtuldum sandı o da Yemen'e gitsin, durumu haber versin diye Allah Teala ona müsaade etti. O da geldi Yemen'de Ebrehe'nin işte tahtı tacı orada yönetiminde kalanlara, geride kalanlara geldi. Durumu anlatmak için. Halbuki onun kuşu da onun başında dolanıyordu. Yemen'e kadar kuş onu takip etti, taş duruyor. Ya bu taş bu kadar hararetli her şeyi yakıyor geçiyor da kuşun ağzını nasıl yakmıyor ya? Bir de kuşun ağzına bu nerede pişti de, kim pişirdi de bu? Nerede pişti de kuşun ağzına düştü yani? E dolu yağıyor kafamıza. O dolu nerede dondu? Yukarıda buzana pres makineleri mi var bile kalıp malıp dolular geliyor böyle kalıp kalıp tak tak tak tak tak tak. Arabaları perişan etti, arabaları, evleri, binaları. O doluyu donduran Allah siçcili de yandırıyor yani. Bu da anlamayacak bir şey var mı Müslüman için? Rabbini bilen için, bunlarda anlaşılmayacak bir şey var mı? Allah. Ha bunlara sorsanız bu ilahiyatçılar falan şimdi ne diyorlar biliyor musun? Öyle taş kuş yok diyor Ya ne diyor? Çiçek hastalığı musallat oldu diyor, o çiçek hastalığını kastediyor Ya kardeşim ne çiçek hastalığı Dayran diyor ya <gülüyor> Çiçek hastalığı fili mi devirmiş, nerede duyulmuş fil çiçek hastalığından devrildiği ya? Bunları var ya, bunları, bunları adam tam çiçek hastalığı bunları devirsin yani. Elemeyecek herkese Allah ondan hilesini tuzağını boşa çıkartmadı mı? Varsela eleim dayran Ebabil. Kuşları ismi Ebabil kuşları gönderdiyor. Termiyim onlara atıyor diyor. Kuş var atma var. Çiçek hastalığını kuş mu atıyor ya? Bir hijyaratin taş diyor. Taş çiçek hastalığında taş mı atılıyor adamı? minşkil pişmiş çilden diyor çamurdan diyor fec'alehum onları yaptı ki asfin mekul yenmiş içilmiş biçilmiş bilmem ne edilmiş yaprak gibi yere serdiyor çiçek hastalığından adam yenmiş yaprağa döner mi ya yani bunlar hiç mi Kur'an'a iman etmiyorlar profesör olmuşlar ilahiyatta ya mucizeleri akılları almıyor işte Mehmet Okuyan'ın dediği gibi Meryem validemiz Babasız çocuk doğurdu diyorlar ama ben o işi çözdüm dedi ya. Nasıl çözdün dedi ya. Hülkü Cevizoğlu da şaşırdı. Hülkü Cevizoğlu dedi ki nasıl çözdün hocam dedi ya. Ben dedi çözdüm dedi. Sen mi çözdün evet dedi. Başka kimse bilmiyor dedi. Ben buldum dedi. Ne buldun dedi ya. Dedi onun içinde erkek hücresi de vardı dedi. İki üretim yapıyordu. Kendi içinde çiftleşti dedi ya. Mehmet Okuyan diye Habertürk'te bangır bangır. O kızcağızın Allah ona hidayet et, ıslah etsin. Allah aklını başına devşittirsin. Onun da başına gelecek var yani. Bak Melih Gökçek'in dinozorları kalktı görüyorsunuz. Ankara'yı heykel doldurmuş ya. İşi gücü heykelcilik. Dinozorlar gidiyor yavaş yavaş, dinozorlar. Ya sen bir Ramazan boyu mucizeyi inkar eden Mehmet Okuyan'ı Beyaz Tv'den milletin itikadını bozdurursan bu millette seni Müslüman kanalı zannedip hoca çıkarttı diye dinleyip de bir Ramazan boyu bütün millet bana gelen giden hocam şöyle mi olmuş böyle mi olmuş Adem Aleyhisselam tekinmemiş sülale boyu inmiş o şöyle olmuş ulan Ramazan mı bitti bir millete ayet hadis oku bir helal aram söyle millette namaz yok abdest yok millet içki içiyor zina diyor ya sen ne uğraşıyorsun Adem Aleyhisselam Meryem Validemiz her şeyi inkar ediyorsunuz ya söz verdik reddiye yapmayacağız. Yine girdik dibine yani. Tamam. Dozunda bırakıyorum bak. Eskisi gibi freni patlamış araba gibi gitmiyorum. Farkında mısınız? Dozunda bırakıyorum. Ama yerinde konuşacaksın abi. Bugün dinozorlar kaldırılıyorsa bir rahmet gelecek ya. Ankara'ya bereket gelecek inşallah ya. Nedir dinozor? Nedir futbolcu heykeli? Nedir bilmiyorum. Kaç yüz dinozor biliyor musun? O bir tane büyük dinozorsuz gördünüz. 370 dinozor var. Kabe'nin içindeki 360 put gibi. Parkın içini dinozor doldurmuş. Masraf 30 milyon. Dinozor lale, futbol gel bilmem ne bilmem ne. Yok diyor. Ya o kadar diyor fazla bir parak değil diyor. Öyle dedikleri gibi değil diyor. 30 dolar olacak hali yok herhalde canım. 30 milyon ne demek 30 trilyon eski parayla 30 trilyonu Ankara'da aç kalmaz ya. Ne işimiz var bizim dinozor aykeniyle ya? Allah. Onun için şimdi batıla hizmet edenler bu mucizeleri inkar eden ilahiyatçıları konuşturanlar ve destekleyenler bunun bereketsizliğini, hayırsızlığını Dünyada da görecekler dedim ben Aylar evvel dedim İki ay sonra dediğim çıktı mı Sohbetlerimi dinlemiyorsunuz herhalde bir şeyden haberiniz yok Siz haberleri dinlemeyin sohbetleri dinleyin bütün haberlerden haberiniz olur Mübarek adam Bir şeyden haberiniz yok ha Ben size ne dedim Ramazan'dan sonra Geçen Ramazan Ramazan olalı ne oldu şurada 3-4 ay oldu Ne dedim size Bunun ce bere bereketsizliğini cezasını Allah verir dedim Müslüman mahallesinde salyangoz sattırırsan sen gelip de Allah'ın mucizelerini inkar eden profesörleri konuşturursan bundan zarar görürsün arkadaş. Ha, tövbe kapısı açık. Melik Gökçek bizim düşmanımız değil. Efendi Hazretlerine de hürmet ederdi. Ziyaret ederdi Ankara'da. Efenser ona her mahalleye bir medrese aç demişti. Nerede? Bir medrese açacak. Bülen Bülent Tanış ne diyor? Parçar parçar sattım FETÖ'ye diyor. Halbuki ona Allah dostları ne dediler? Her mahallede Kur'an okuyan bir medrese, Kur'an yeri aç dedi ona efendi Hazretler. Her parka 400 tane dinozor koy demedi yani. Ama arkadaşlar laf dinlemiyorlar. Laf dinlemeyenler belalarını buluyorlar. Allah ölmeden tevbe nasip etsin. Dönüş nasip etsin. Hayırlı etsin. Allah eline bir kanal verdiyse, o kanalı Hakk'ı haykırmaya vesile eylesin. Batıldan uzak durmalarını nasip eylesin. Ben onlara da duacıyım. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ama hayırla ıslah etmek suretiyle. Bak hayırla diyorum, şer demiyorum, ben bedduacı mıyım ya? Niye beddua edin Melik Gökçe'me? Anlı secdeye diyen adam yani. Ama yanlışlar, bazen pahalıya patlıyor, bazen pahalıya patlıyor. Yanlışlara dikkat edelim. Dinimiz oyuncak değil bizim. Önüne gelen profesörü konuştur millet dinlesin olmaz. Ne konuşacağına bakacaksın adamın. Doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Bu mucizeler inkar edilir mi ya? Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnından doğmamışken onun irhasatı. Peygamberlikten sonra gösterdiklerine ne denir? Mucize denir. Peygamberlikten önce gösterdiklerine ne denir? İrhasat. Bak bu da bir birkaç milyarlık soru değil mi? Yarışmada kaçırıyorsunuz sonra bak kaybediyorsunuz yarışmalarda. Sohbet dinlemediğiniz için İrhasat denir. Ha. Çünkü ba başka irhasat da çok var. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem Şam'a giderken ticarette Hatice validemizin ticaret kafilesinde daha evlenmeden evvel başında ne dolaşıyordu? He? He bulut dolaşıyordu. Ona ne denir şimdi? Mucize denmez. Çünkü peygamber olmamıştı o zaman, ona irhasat denir, irhas, anladın mı? Peygamber olacağının habercisi demek, peygamber olacağının habercisi. Mucize ne demek? Mucize ben peygamberim, al da sana kimsenin yapamayacağı bir şey gösteriyorum diye aciz bırakan olay demek. O peygamberlik iddiasıyla beraber olanan mucize denir. Ama o zaman ben peygamberim diyor muydu sallallahu aleyhi ve sellem? 40 yaşına kadar demiyordu. Onun için ona irhas denir. Ondan sonra Mekke'de bir taş biliyorum. Daha ben peygamber olmadan o taşın yanından geçerken "Esselamu aleyke ya Resulullah." Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun diye o taş bana konuşurdu. Ben duyardım diyor. Bu hadis Buhari'de geçiyor ya. İnni li'arifu hajran bi Mekke teqabilen. Ben diriltilmeden önce Mekke'de bir taş biliyorum peygamber olarak gönderilmeden, diriltilmeden dediğim sürçü lisan oldu. Ben peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de bir taş biliyorum. O taş, "Ke ne yüsellim Ben 40 yaşına gelmeden, nebi olmadan bana selam veriyordu taş. Dile geliyordu, bana söylüyordu. "Esselamu aleyke ya Resulullah." diyor. Bu Buhari'dedir ya. Bukhari'ye de inanmıyorsan ki neye inanacaksın? İşte o da irhastır. Taşın konuşması da irhastır. O taş Haceri esved diyenler var ama Sahi rivat, hac el değildir. Başka bir taştır Mekke'deki. O taşı Osmanlılar aldı, getirdiler. Şu anda o taşın bir parçası nerededir? Nerededir? Evet. Benim Facebook'umu takip etseydiniz Facebook'ta ben onu ziyaret ettim, resmini de attım. Ya siz benim Facebook'umu ne takip edeceksiniz, size lazım bilmem ne? La gali lazım size. Orada ne vardı? Ebayübel Ansari Hazretleri'nin, kabri Şerif'inin hemen köşesinde ziyarette ne var? kadem Şerif var. kadem Şerif'in yanında da yeşil renkli, mermer midir, akik midir artık, yeşil renkli o taş var. Bilmiyorum, yine onu istersen varsa resmi, Yunus kardeş öne çıkart da bari bunlar Eyüp Sultan'a gidecekleri yok, bunlar Emir Sultan'a gidemiyorlar daha. Sen bunlara bir ziyaret yaptır yani, bizim sitede öne geçir, görsünler. İşte o taşı Osmanlılar aldı, getirdi. Bunlar irhastır. Peygamber nübüvvetten evvel. Evet. E, o seneye ne isim verildi? Senetel fethi velibtihacı. Fetih senesi, açılım senesi, güzellik senesi, bolluk senesi, Allah Allah. Bereket senesi, parlaklık senesi. Çünkü açlık, kıtlık olunca herkesin yüzü soluyor, gözü soluyor, feri gidiyor, suratta renk yok, can Kan yok. Ne zaman yiyorsun, içiyorsun, bolluk oluyor bilmem ne. Parıl parıl herkesin yüzü gözü böyle. Onun o seneye dediler ki, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğundan olduğunu anlamadılar da bazıları anladılar, bazıları anlamadılar. Yahudiler anlıyor. Çünkü neden? Tevrat'tan takip ediyor. Papazlar anlıyor. Bu Hayra Rahip anladı mesela. Nestura Rahip anladı. Onlar kitap ehli. Mekkeliler kitap ehli değil. Kitap ehli olmadığından hiçbir müjdecen haberleri yok bebeğe hatin Amine validemize bir melek geldi. Rüyasında geldi. İlk rüyada geldi korkmasın diye. Uyanıkken gelse korkar. Amine validemiz melekleri gördü, seslerini de duydu meleklerin. Ama doğumda. Şimdi evvela hamile kaldığında rüyada geldi. Heyne hamalet bi onu yüklendiğinde fekalele ona dedi ki "Enti hamelti bi hazil ümmeti ey Amine. Sen bütün dünya alemlerinin ümmetlerinin efendisine hamilesindir. Nasıl bir nasıl bir annelik ya? Nasıl bir gelen geliyor? Nasıl bir müjde geliyor? Allah Allah. Kalet Amine tu. Amine validemiz anlatıyor. Bunlar sahih kaynaklarda geçiyor. İbn Hibban'da geçiyor, Hakim'de geçiyor. Ebu Nuaym'ın Meşhur muhattis Hülyetül Evliya sahibinin Delailün nübüvvede geçiyor. Beyhekînin Delailün nübüvvede geçiyor. Bunların hepsinin kaynakları var. Bacuri Hazretleri nereden bilecek? İmam Ahmet derdir, nereden bilecek? Mevlüt yazanlar nereden bilecek? Süleyman Çelebi yazıyor bunları. Allah kabrini nur eylese. Bu Ulu Cami'de geldi atlatmışın biri. 400 sene evvel kafayı yemiş bir hoca. 400 sene evvel kafayı yiyen varsa bu şimdikiler hepten Beyni değer ya, şeyi değer, Kalbi de yemiştirler şimdikiler. Adam dedi ki Ulu Cami'de vaazda, peygamberlerin arasında fazilet farkı yok, hepsi müşterektir. Bizim peygamber üstün müstün değil dedi. Süleyman Çelebi de Ulu Cami'nin nesiydi? He? İmam mı müezzin mi? Bir karar verin ya siz de. Bursalısınız, imam mı müezzin mi bilmiyorsunuz mu adamım? Evet. Vazifeli diyelim, imam, müezzin, kayyip. Neyse, Süleyman Çelebi Hazretleri de bunu duydu O mübarek ne yaptı? Türkçe mevlidi yazdı 400 senedir okunuyor, okundukça kabrine nur doluyor elhamdülillah İşte onu esasen niye yazdı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstün olduğunu ispatsa dediğinde yazdı Şimdi Süleyman Çelebi anılıyor Ama o Ulu Camii'de vaaz eden hocanın adını bilen var mı? Sanını bilen var mı? İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostları onun üstün olduğunu bildirenler de kıyamete kadar güzel anılacaklar inşallah. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüğü yok, fazilet yok. İslam oldu da aynı söylüyor. Adını ben söylemesem kimsenin de söyleyeceği yok da işte bürokraside bayağı adamları var diye milleti uyarmak zorunda kalıyorum. E i̇şte o 3 Muhammed kitabı diye bir rezalet yazdı. Yarın ahirette o tövbe etmeden ölürse o üç Muhammed kitabı onun azabı için yeter artaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hakaret varsa üç Muhammed kitabında yapmış. Şöyle gücü yok, böyle kuvveti yok. Şöyle efendim fazileti yok, şöyle bir meziyet yok. Onu uydurmuşlar, bunu uydurmuşlar. Ya sen ne uğraşıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar etmeye ya. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz ona inananlardanız. Faziletlerine inananlardanız. Sahabenin Allah'ın hakkında anlattıkları rivâetlere, Enes bin Maliklerin, İbn-i Mesrutlerin rivâetlerine inananlardanız. Onun güçlü kuvvetli olduğuna inananlardanız. Dört bin erkek kuvvetinde olduğuna inananlardanız. Ne var? Ne zorun var benim peygamberim dört bin erkek kuvvetindeymiş diye bundan niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Bunu Enes radıyallahu sahabe tespit etmiş anlatıyor, onun gücünü görenler şey etmiş. Cesaretini anlatıyor, harpten kaçmadığını anlatıyor, mucizelerini anlatıyor. Bunları biz anlatıyoruz. Bunlardan ne sıkıntınız var sizin ya? Ne sıkıntıları var? Peygamber'e böyle büyütmemek lazımmış. Peygamber'e aracı yapmamak lazımmış. Direkt Allah'a bağlanmak lazımmış. Direkt trafoya bağlanıp motoru yakmak lazımmış yani. Büyük bir yangın çıkartmak lazımmış. Yani. Ha şurada şu kadar ışık, şu kadar şey. Hangisi trafoya direkt bağlanabilir ya? Periş olabilir. Allah Teala vesile arayın buyuruyor. Benim elçim size geldi buyuruyor. O size Kur'an'ı anlatacak, açıklayacak buyuruyor. Kur'an'ı siz anlamazsınız buyuruyor. Onun için biz doğru yerdeyiz. Resulullah sadece bizden razıdır inşallah. Ruhaniyeti burada hazırdır elhamdülillah. Ona şüphe yok. Nerede o bahsedilir? Ruhaniyeti külliyet sahibidir. Bütün alemler onun nurundan yaratıldığı için Mevla ona işittiriyor sallallahu Teala aleyhi ve sellem mâ enni hameltu bî ben hamile olduğumu anlamadım ve la veceddu ve hamileliğimde bir ağırlık hissetmedim ve la vehemâ demek şey kadınlar falan hamile olunca ne diyorsun ona? aşererler aşerdikleri zaman da kemâ kadınların bulduğu hisler, duygular işte ekşi şeyler isterler falan değil mi? canı ekşi ister, şunu ister, bunu ister Yazın kış meyvası ister, kışın yaz meyvesi ister. Eskiden Meryem Validemize mucize olarak geliyordu ama şimdi mucize yeryüzüm kalmadı, seralar, meralar Maşallah karpuz istese şimdi anımın bulabilirsin belki de veyahut da neyse işte şimdi olmayan ne varsa çünkü artık her mevsim her şey olmaya başladı. E efendim bazı şeyleri canlar çeker. Benim diyor hiç ne aşerdim ne ağırlık fark ettim <gülüyor> adet halim kesildi. Adetten kesildiğim için bir şey oldu tabi, bir normal durum değil diye fark ettim. Ve teaniatin. Sonra bir gelen geldi. Gelen dediğim melek geliyor yine. Ruhani. Birincisi rüyada geldi. İkincisi derece derece. Şimdi uykuyla uyanıklık arasında. Uy uyumuyorum da tam uyanıkta değilim. Buna ne derler? Geçkinlik hali geçkinlik halinde geldi. Fakal dedi hel şahreti bi enneki hamelti bi enami. Farkında mısın? Ey Amine, fark ettin mi sen ki ümmetlerin bütün peygamberlerin geçmiş 224 bin enbiyanın bütün ümmetleriyle beraber hepsinin efendisine hamile kaldın. Fark ettin mi dedi hiç? Allah. Sümmem helenin sonra bana mühelet verdi, fırsat verdi. Yani ne demek? Bir zaman bana gelmedi. Aslında ben diğer sohbetlerde anlatıyordum. Her ay bir müjdeci geldi. İşte İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, peygamberler de rüyasında geldiler. Her ay ona müjdeyi verdiler. Hatta idâdenet vilâdetî ne zamanki doğumum geldi, doğum zamanım geldi, efendim, etani. Yine o melek bana geldi, Fekalili bana dedi ki, Kuli söyleyin, İdavat diyi onu doğurduğun zaman yani bu çocuğunu doğurduğun zaman şöyle söyleyeceksin, Ne söyleyin, Ridvul Bilaht bütün haset edenlerin Kıskançların şerinden bu yavrumu bir olan Allah'a sığındırırım. Bunu onun için ben yeni çocuklar doğduğu zaman yani elime getirirlerse hep bunu okurum. Bunu da. Şeyde bulursunuz, mevlid kıssasında bulursunuz. Çocuğunuz olur, torununuz olur. Benim torunum oldu elhamdülillah. Ondan sonra ben torunum olduğundan beri sakalım birden beyazlamaya başladı. Yani genetiklerim de tabii hissetti dede olduğumu herhalde benim. Efendim iyi ben efendim dedeliği hak ettim, çoktan hak ettim de. Elhamdülillah şimdi nasip oldu. Allah hayırlı yapsın sizin de torunlarınızı, çocuklarınızı. Salihin salihata ile hak eylez. Gözden nazarlardan muhafaza eylesin. Amin. İlk olarak çocuklarımda beceremedim okumaları tam. Ezanı veriyorduk, kahmet veriyorduk ama zina etmesin diye ne okunacak? Çocuk doğar doğmaz. Om, boynuna böyle elini tutuyorsun. Dokuz kere. Errakıyibü Celle Celaluhu Errakıyibü Celle Celaluhu er -Celal. Hiç zina edemez o çocuk daha. Bitti. Ya bize efendim bunları bilmiyorduk tabi. Biz de kitap okudukça okudukça öğrendik. Hemen çocuğunuz doğdu, torunuz oldu. İlk iş Boynuna elini koyarsınız böyle dokuz kere Er-Rakibu Celle Celaluhu Ondan sonra başına koyacaksın El-Berru Celle Celaluhu yedi kere Eş-Şehidu Celle Celal yedi kere Ondan sonra elini başında tutarsan Eûzü Besmele Üç İnna Enzelna Okuduğun zaman Allah'ın izniyle beladan, musibetten, haramlardan mahfuz olur Üçte İnna Enzelna Elhamdülillah İşte yeni bir deneme yaptık İnşallah sizler de bunları tatbik edebilirsiniz çocuklarınıza torunlarınıza. Müslümanların çocuklarına, yavrularına inşallah. Sümme semmihi Muhammeda sallallahu aleyhi Melek dedi ki: Doğurduğun zaman ne diyeceksin? U'iduhu bil vahid min şerr kulli hasid. Bunu diyeceksin. Sonra da adını Muhammed koyarsın dedi. Halbuki kim koydu adını? Dedesi koydu Abdülmuttalib. Ama melek annesine dedi adını Muhammed koyarsın sallallahu te aleyhi ve sellem. Aslında annesi bunu biliyordu rüyasından. Sonra baktı ki Abdulmuttalib ne yapacak bekledi. Abdulmuttalib de Muhammed koyuyorum adını deyince hemen anladı ki ona da ilham geldi. Çünkü ona rüyada bildirilmişti. Ve ru'yenke l-dabe'til kuraysh. bütün hayvanları. Netakat dil kelayle o gece konuştu, dile geldi. Ve qalet huve li rasulillah sallallahu aleyhi ve Ka'be. Kabe'nin Rabbine yemin olsun Resulullah'ın annesi hamile kaldı. Hayvanlar dile geldi, dile geldi. Bak o şeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu kaç sene sonra bu hadiseden? 40 sene sonra. Tabii ki Ebu Cehil'ler de o zaman dünyada yok. Ebu Cehil o hadiseyi yaşayamaz, yaş itibariyle. Yaşayamaz. Ama o hadiseyi yaşayanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yani yaşlılardan bunları duymuşlardı duymuşlardı ama imansıza ne çare Efendim ve imamı dünyacıya dünyanın imamı ve dünya halkının kandili Muhammedtir ve sellem diye hayvanlar konuştu dile geldi bu çok önemli bir hadise müjdeci Çünkü e, vahşi hayvanlar veem yap seri liül kim dünyayı pa ben kursa dünyada o zaman krallar var kisra var Kayser var. İşte o zaman Amerika-Rusya, Acem İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu. Ne kadar taç var, taht var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi hamle kaldığında sabahına putlar da ters döndü. Tahtlar da ters döndü. Hepsi kalkıp bakla Hizmetçiler bakıyor. Allah Allah. Buraya kim girmiş de talan etmiş, altın üstüne çıkmış. Ya kralın tahtına kim girip de tecavüz edebiliyor? E Mevla. Neyi bildiriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra artık şirk düzeni kalmayacak zulum abad olmayacak ve ferat vühûşül bil doğudaki vahşi hayvanlar sırtlanlar bile koştu gitti. Doğu'da niye? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğu tarafında. Mekke şarkta. Batı tarafına Fasa kadar gittiler bil müjdelerle. Rasulullah u Emanulek hayvanlar kendi dilleriyle konuşurlar biliyor musunuz? Hayvanlar kendi şey konuşmalar anlaşırlar. Süleyman aleyhisselam biliyor muydu? He? Süleyman Aleyhisselam öyle şeyler biliyordu ki Oho Oradan inen biri inekle neler olduğunu bittiğini konuşuyor İnek ineği anlatıyor şöyle oldu böyle oldu Bizim öküzün sahibi şöyle yaptı böyle yaptı Adam da bildiğini bilmiyor Süleyman Aleyhisselam inekten duyuyor horozdan duyuyor Adamı çağırıyor sen niye böyle yaptın Adam diyor ki ne alakası var Ne demek ne alakası var İnek bile gördü be senin, haberin yok mu be? Yani ne yaptığını? Süleyman Aleyhisselam çok bilirdi bütün hayvan dillerini. Mevla öyle buyuruyor. Kuş dilini bilirdi. Zaten kuşlar zaten, kuş dilini bilirsen daha bir şeye lüzum yok. Mossad, Pentagon, Hava. Kuş dilini bilsen var ya, Allah Allah. Bütün dünyanın istihbaratı senden geçer yani. Kuş dili çok önemli. Nerede? Ya girasunayım ama kuş dili bilmem tabii ki. İnsanları zor anlıyorum. Ya o kuşları nereden anlayacağım? <gülüyor> ama var bizim oralarda bir şeyler yapıyorlarmış öyle. Ondan sonra efendim ve كذلك حيتان والبحر denizlerin balıkları yübeşir uba uba balıklar birbirini müjdeliyor hayvanlar birbirini müjdeliyor niye müjdeliyor biliyor musun çünkü hayvan haklarını ilk olarak kim getirdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem getirdi hayvana eziyet edilmemesi aç bırakılmaması susuz bırakılmaması kesilirken bile kesilme usulünde eziyet ve işkence yapılmaması Faydasız yere, menfaatsız, boş yere ava çıkılmaması. Bütün hayvanlarla ilgili hukukta, İslam'da bütün hayvan hakları. Şimdi medeniyiz diyenler, Allah Allah, ne kadar hayvanlara eziyet ediyorlar. Geçen gün kediyi haşlak suyla yakmışlar ya, Allah cık cık cık. Yanar suyu dök hayvan ölmüş. Ya bunlar nasıl bir insanlar ya? Köpeği arabaya bağlayıp koşturuyor yine dün bir tanesi. Öyle kilometrelerce köpeği bağlamış ya. La havle ve la kuvvete Cehennemde seni öyle çekecekler. Siz nasıl insansınız ya? Müslümanlığı da bıraktık da siz zaten Müslüman eşittir insan ya. Zaten Müslümanlığı bilmeyen insan da olamaz ya. Olamaz yani. Bu nasıl bir hayvanlara zarar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi hayvanlar ne kadar sevindi ya? Vahşi hayvanlar, sırtlanlar bile ne kadar sevindi ya? Ki sırtlan soğuk nevaledir yani pek. Şey değildir yani. Hiç sevimsiz bir şeydir sırtlan. Ama hepsi sevindiler, müjdelendiler. Böyle bu كُلِشَىٰنِ نِدَانْ فِي الْأَرْقُ ve فِي السَّمَا Her ay gökte de nida melekler nida etti, yerde de melekler nida etti. O nidaların eserleri ormanlarda duyuluyor, Hindistan'da da duyuluyor, Doğu'da da, Asya'da da, Avrupa'da da, bütün kıtalarda duyuluyor o nidalar. Çünkü Allah'tan bir nida geldiği zaman, melek bir şey nida ettiği zaman hepsi duyar. اَنْهَبْشِرُوا Müjdelenin, sevinin. en اَن ebul Kasım sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme meymûnen mübârekâ Sevinin, müjdelenin Ebu'l-Kasim sallallahu sellemin bereketlerle, hayırlarla, lütuflarla, keremlerle zuhur etmesi, annesinden dünyayı teşrif etmesinin vakti yanaştı Böyle nidâlar geliyor Evet Efendimiz sallallahu sellemin yedi tane evladı var Altısı Hatice annemizden radıyallahu teala anhâ. Bir tanesi Mâriye-i Kıptîye radıyallahu anhâ validemizden İbrahim ismi olan. İlk çocuğunun adı Kasım idi. El-Kasım küçük vefat etti hep oğulları. Ondan dolayı ilk oğlana nispet edilerek künye alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve künyesi nedir? Ebu'l-Kasım'dır. Kasım Arapçası Kasım. Tabii Türkçe'de ka Kasım yapıyorsunuz siz ebul Kasım sallallahu teala aleyhi ve sellem ya da o zaman gökteki melek neyle nida ediyor? göklere yerlere künyesiyle yani oğlunun da ilk oğlunun da Kasım olacağı da biliniyordu. Allah bilmez mi Celle Celaluhu her şey yazılmış bitirilmiş şimdi biz burada yine duralım çünkü biz geldik e, Mevlid'i bitirelim ve lakin tabii ki hakkını verelim Hakkını vermeden hızlı hızlı geçiştirmek hiçbir şey istemem. Benim usulümde de yani hakkını vermemek yoktur. Bir ders daha kaldı bu işte. Önümüzdeki perşembede onu bitirelim. İnşallah biz efendim, mescidimizde inşallah e, siz de perşembe akşamı inşallah izlersiniz takip edersiniz. Allah'ımız bir mani vermezse ve böylece ama biz burada e, salavat okuyamadık diye e, kıyam yerine gelmedik vaz anına gelmedik diye efendim ee, şey yapmayalım ne yapalım sohbetin hemen bittiği anda şu anda bir kısa dua yapalım peşine kalkalım salavatlarımızı 70 kere okuyalım merhabalarımızı okuyalım değil mi? ondan sonra kainatın efendisi bizi ruhaniyetiyle bize şefaat ederek şereflendirerek bu meclisten affolarak dağılalım inşâAllah efendim bunlar şey asker Na soyatlarımı iki tane. Evet. Necdet Demir, Yusuf Demir Yürek asker şehitlerimiz Rabbim rahmet eyleye, Kabullen nur eyleye, derecelerini ali eyleye, ailelerine sabrı cemiz ilk aileye. Rıza ihsan eyleye. Allah Teala darlanmaktan onları da muhafaza eyle. Şehitlerimizin iktamla kanları ile affe eyleye, ilk mağfiret eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin min nefsin adedem havsu ilmullah. Allah Allah Allah Celle celal gelal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle kabullen, nur eyle derecelen âli eyle ya Rab Evet kardeşlerimiz duaya başlamadan lale gül aralık sayısı çıktı. Benim bu sayıda bir yazım var. Sayfa 4'ten başlıyor. Ilginizi çekeceğinizi düşünüyorum. 1981 senesinde ben 16 yaşımdayken Mahmud Efendi Hazretlerimle beraber ilk hacımı yaptım. Orada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarından Muhammed Mazhar Efendi ile görüştük. 9 gün Medine'de onda kaldık. Muhammed Mazhar Efendi büyük şeyhiydi, allameydi. Onun orada dedesinden kalma ribatı vardı. Bu mektubatı Arapçaya çeviren zatın şeyhi, dedesi. Onun da adı Muhammed Mazhar idi. O tekkenin de resmini bulduk. Şimdi hep oralar yıkıldı, Mescid-i içine geçti. Ben şaşırdım, arkadaşlar buldu elhamdülillah. O ziyaret ettiğimiz tekkenin ribatında, Efendi Hazretleri ile İman-ı Abbas kalma kitaplar vardı orada. O ziyaret ettiğimiz, hemen Yeşil Kubbe'nin yakınındaydı. Biz dokuz gün orada misafir kaldık. Onun resimlerini de koyduk. O Muhammed mazhar Efendi aramızda geçen, Efendi Hazretlerimizle yaptıkları, konuştukları vesair, hatıratlarımız ne mesileyle yazdık? Hindistan'la ilgili yazılarımızı yazarken konu nereye geldi? Bu Muhammed Mazhar Efendi'nin büyük dedesine geldi. Yani Abdullah Tehlevi Hazretleri'nin halifeleri. Şam'a gönderdiği halife Halid-i Hazretleri, bizim Halidi kolumuzun reisi. Yerine yetiştirdiği, bıraktığı şeyh olan, postnişin olan zat da Ebu Said-i faruk Müceddi Hazretleri. O da bu Muhammed Mazhar Efendi'nin dedesi olması sebebiyle yazılarımız 7-8 yazı olmuştu. Hindistan ziyaretleriyle ilgili çok ilimler yazıldı ve noktada konum Muhammed Mazhar Efendi'ye gelmişken bu hususta da bayağı bir malumat yazıldı. İnşallah bu hatıraları zevkle okursunuz. İnşallah feyiz bereket alırsınız. Efendim ilimlere ulaşırsınız. Çok ilimler orada var. İnşallah Rabbim faydelenmeyi nasip ve müessereyle. Şimdi Burada çok güzel yazılar var. Sünneti reddetmek peygambersiz dinin varlığını iddia etmektir. Rasul hocamın yazısı mutlaka okur, okursunuz inşallahürahman. Efendim, yılbaşı kutlamaları önümüzde bir Noel tehlikesi var. Yılbaşı kutlamalarının fıkhi boyutu nedir? Fıkha göre bunun durumu nedir? Ömer Faruk Korkmaz hoca efendi fıkıhçıdır. Allah nazardan muhafaza eylesin. Tam ehli sünnet alimdir hocamız. Kardeşimiz yazmış sayfa 38. İnsanlara bilgi vermek istiyorsanız yılbaşıda işte kutlamanın usulü nedir, kutlanırsa ne olur, günah mıdır, haram mıdır, ne hangi şeyler kutlamaya girer falan bu yazıyı okursanız kaynaklarla beraber ilim sahibi olursunuz millete faydanız olur. Daha bir ay var belki bazı insanları kafirlere benzemekten kurtarırsınız. İnşallah Allahü Ondan sonra efendim. Muhammedettin Vanlıoğlu hocamız Ehli Sünnet nedir yazmış. Ehli Sünnet nedir? Çok güzel bir ilim var burada. Sayfa 42. Ehli Sünnetin boyutları yani. Selef ne demektir? Maturidililik kimler ne demektir? Eşarilik ne demektir? Bunları selef başka, selefilik başka. Selefilik Işitçilik ve Habiliktir. Selef ise ilk 3 asırdaki geçmiş büyüklerimizdir. Bu ehl Sünnet'in temel taşları nelerden ibarettir? Hüsamettin Vanlı Hoca'nın bu yazısı ehl Sünnet'in ana unsurlarını tanımanız bakımından çok önemlidir. Çok güzel yazmış yani. Ben baktım sayfa 42'de. Bir de İhsan Şen Ocak. Hoca Efendi, Allah selamet versin. İslam'a, Müslümanlara hizmet ediyor. Allah ondan razı olsun. ehl Sünnet'e hizmet ediyor. Mustafa Öztürk'lerin, İslam oğullarının, kara taşların foyalarını meydana çıkarttığı için Kendisine biliyorsunuz bazı haksızlıklar yapıldı. Allah'ım haklarını iade eylesin. Hocamıza çok dua edelim. Gençler yetiştiriyor. Hakikaten eli sünnet genç yetiştiriyor. Onun e, ifamına, onun yurtlarına talebe verilmesi ve yani biz medreseciyiz. Ama bir çocuk ilahiyata gidecekse eğer İhsan Şenhocak gibi hoca efendilerin eğitiminden geçmeden ilahiyata giderse... Allah muhafaza, kaderi de inkar eder, mezhebi de inkar eder, mucizeyi de inkar eder çıkar. Ha bize göre medreseciyiz, hiç gitmesin. Ama gidenler varsa mutlaka İhsan Şenhocak Hocaefendi'nin eğitim kurumlarından ehl sünnet şuuru gençlerin alması için, işte onların yurtları var, şeyleri var, bu hususta çocukları teşvik edersiniz, onlarla irtibata geçersiniz. Biz onlara duacıyız yani, bizde bir şey yok, okul işi yok bizde ama o da bir hizmet yapıyor. Çünkü ilahiyatlarda kadere inanan kalmayacak az daha Ama şimdi onun çalışmasıyla yakında 300 500 birkaç sene sonra doçent ve profesör ehli sünnet yetişecek inşallah. Onun için iyi, hani bizim hiç istemediğimiz işlerdi bu okul işleri. Amma velakin efendi hazretlerinin televizyon açarken buyurduğu gibi bizi mecbur bıraktılar. Cevap vereceğiz. Meselesini de düşünürsek o sahada da mecbur kalınca bu gibi hoca efendiler de bu hizmeti yapıyorlar. Üniversite gençliğine eli sünnet açlama meselesi. Şimdi Mustafa Açıkoğlu kalktı ne dedi? İnsan Şen Hocak için ışıt yetiştiriyor dedi. Ha şa bekella. İnsan Şen Hocak tam mı eli sünnettir? Ona da Mustafa Karataş ne dedi? O Kanal 7'nin düzülmesi şey, inkar eden. Şimdi Diyanet'e şey olmuş o da. Baş tanışman mı bir şey olmuş. O Mustafa Karataş ne dedi? Taliban yetiştiriyor dedi. İhsan hocamıza çok iftira attılar. Şimdi İhsan Sen Ocağı'nın hiçbir yerde yayınlanmamış yazısını yayınladık Lale Gül'de Bu sayıda, Aralık sayısında mutlaka okursunuz sayfa 60'ta. İslam'ın resmi muhatapları selefiler mi? Çok ilmi yazıyor, biraz seviye yüksek yazıyor tabii. Ama sizin de ben aklınıza, idrakinize güveniyorum. Siz kaç tane doçenti cebinizden çıkartacak kadar genel kültüre sahip kardeşlerimizsiniz. Bu yazıdan da anlayacağınızı düşünüyorum. İslam'ın resmi muhatapları Selefiler mi? Yani Selefi hareketine karşı, de karşı e, ehl Sünnet müdafaası yapan bir yazıdır, sayfa 60'ta. Lale Gül dergisinde. Allah Teala hayırla, bereketlerle okumanızı nasip eylesin. Okuyun, okutun, insanlara ulaştırın. Rahman. Bu zaten 40 hadis-i şerif yeni çıktı. Burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanduka i şerifesinin mübarek başının sureti koyuldu. İçinde 40 tane kütüb-i sittenin ittifak ettiği hadis-i şerif var. Her bir hadiste de 10 sayfa, 20 sayfa, bazı hadiste 40 sayfa ahkam ve ilim var. Görülmemiş ilimler. Hiçbir kitapta bir arada bulamazsınız. O hadis-i şeriften dolayı onun izahı bir araya getirildi. Allah Teala istifade nasip eylesin. Medresede talebeler ezberlesin. Bu perşembe de anlatacağım. 40 hadis-i şerif ezberlemenin Şuradan Arapça tarafı buradan başlıyor. 40 tane hadis-i şerif var. Yani 10 sayfa etmez. 7 sayfada bile toplanabilir. Bu hadis-i şerifleri inşallah çocuklarınızdan ezberleyenler olsun. Siz de ezberlersiniz inşallah. Kısa da olsa bir iki tane ezberleyin. Hatta şurada hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şeriflerin birinde ne buyuruyor biliyor musunuz? Müjdeci hadis-i şerifler var da 40 hadis-i şerif ezberleyebilen için. Ama siz diyelim ki efendim 40 taneyi ezberleyecek kadar hafızanız yerinde değilse mesela ne buyuruyor Sahihler? Anil Berayı radıyallahu anh, hazreti Beradan. Sayfa 26'da. Bu 40 hadisten değil. 40 hadisin içinde yüzlerce hadis var. Ama esas e, baz alınan hadis 40 tane yani Kutubü's Sitte olan 40 tane. Menteallerim hadisleriniz neyini iki hadis bile öğrense iki hadis yünfugbi imanefsü mü alimum ağır o kendine fayda verse o hadisleri başkasına öğretse yünfugbi efendim başkası da ondan faydalansa kane kayıralımın ibadet sitti ne sene 60 sene nafile ibadet yapmaktan kayırlıdır 60 sene sıralı nafile ibadet. İki hadis ezberleseniz, bir cemaata anlatırsınız Alttaki hadis-i şerhde diyor, bu 26'da tabi, Abdullah bin Abbas da, ''Men ettâ ilâ ümmeti hadîten yuqîmû sünneten ev yelsimû bi'yi ''Benim ümmetime bir hadis dahi ulaştıran, o hadisle benim bir sünnetimi ortaya koyan, ölmüş sünnetimi, yıkılmış sünnetimi ayağa kaldıran, yahut bir bit ati dinde yenilik icat edenler, mesela dinde ne çıktı? Kader yok, alın yazısı yok diye büyük bir bid'at ehli sünnet dışı itikat çıktı. Bu 40 hadisin birinci hadisi ana karnında çocuğun yazısı hakkındadır. Yani kadere iman. İlk hadisimizin mevzusu imanda kader geliyor. İşte şu anda alın yazısı yoktur, kader yoktur diye ilahiyatlarda da çıkan bu bid'at ehli sünnet dışı zındıklık akımına karşı. O birinci hadisi bile. Birinci hadisin sayfasını bakayım. Bari birinci hadisin sayfasını söyleyeyimse. Efendim. Sayfa 43'te birinci hadis başlıyor. Abdullah b Mesud hadisi. Radiyallahu. Bu kader hakkında. Ta efendim. Nereye kadar gidiyor bak. Bu itikadla alakalı olduğu için alın yazısıyla alakalı izahat yapıl. 84'e kadar gidiyor. 43 84 kaç sayfa? 41 sayfa kader e iman var. 41. Bak. Burada şurası sıfır müstakil risale olur. Kadere iman. Şimdi buyuruyor ki benim ümmetime bir hadis bile ulaştırırsa o hadisle bir sünneti ayağa kaldırırsa veya bir bidatı işte. Alın yazısı yok. Kadere, kadere inanmak amentüden değil. Mustafa Kemal oğlum falan dedikler. Ama şeyin hemen hemen ilahiyatların hemen hemen çoğu kadere inanmıyor şu an. Bu noktada bu bidatı ortadan kaldıracak bir hadis bile benim ümmetime aktarana cenneti söz veriyorum diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte bu 40 hadis ezberlemenin önemi hakkında 17 tane hadis yazdım başta. 40 hadis ezberlemenin önemi hakkında kaç hadis buldum? 17 hadis buldum. O 40 hadisin önemi için. Bu 40 hadis olması, ben bunları seçtim. Başka 40'ta olur, başka 40 40'ta olur. Nevevi'nin de var. Bütün ulema 40 hadis yapmış. Ben de bu 40 hadisi seçtim. Bu 40 hadisi seçmemin önemi ne? 40'ı da Kütubi Sit'ten imamı rivayet ediyor. Yani yüz garanti. Ayet gibi okuyun yani. Ayet gibi okuyabilirsiniz. İnşallah Rabbim Azami derecede istifadeler nasip eylesin. Alın, okuyun, okutun, insanlara ulaştırın. Gençler 40'ını birden ezberleyecekler. İnşallahurrahman. Efendim, kefayet kardeşimiz ihbanımızdan, hanım ihbanımızdan, Mevlude, Necmiye, Rabia, Hatice, Fatıma, Emine. Erkek kardeşlerimizden, cemaatlerimizden Ömer Salih, Hüseyin, Alaydar, Salih, Şerafettin, Abdullah, Bahattin, İhsan, Ahmet, Şamil, Meyit ve Meitilerin ruhları için Eshhedu Allah, ilahih illallah. Eshhedu anna Muhammedan abduhu Rasul. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Fi kulli lamhiti ve nafesin adadema şahihu, ülme <gülüyor> Allah. Allah, Allah, Allah, hediyelerimizi vasıla ile kabirler nuru ile rahmetinle lütunla muamele ile bize de arkadan böyle okunmak nasibiyle ya rabbi kabirlerine gönderdiğimiz bu hediyelerle azabı olanlar varsa deforafı izale eylin bir de hazaplarını ad eyleme mevlid ay hürmetine ya rabbel alemi sallallahu aleyhi ve sellem ve ali ve ashabı sallamet teslimen kesire velhamdülillahi rabbil âlemin şimdi kısa bir açlırıp okuyalım Ondan sonra kalkalım. Salavat-ı şerifemizi yapalım, öylece dağılalım. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Ve izgal فَلَمَّا زَاغُوا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة و مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا Veman azıllı mımın iftira al Allahı kâzib, vahve yudua ila İslam. Vallah, la yehdi al Qum Yuri in juneleyukufun radu أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره Yüz hırağı ala dini kulları ve laukar hel sallu aleyhi sallu ve selimu teslima siddakallahul sallallahu ala sallallahu aleyhi sallallahu ala sallallahu muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu ve sellem Sallallahu Sallallahu sellem Sallallahu Sallallahu ve sellem Muhammed Sallallahu Sallallahu Muhammed Sallallahu Merhaba ya nuru merhaba Merhaba Jeddah Hüseyin. Merhaba. Sallallahu Aleyhi Muhammed. Sallallahu Aleyhi. Sallallahu Aleyhi Muhammed. Sallallahu Aleyhi. Sallallahu Sallallahu Aleyhi. Sallallahu Aleyhi Muhammed. Sallallahu Aleyhi. Sallallahu Aleyhi Muhammed. Sallallahu Sallallahu Muhammed. Sallallahu Aleyhi Muhammed. Sallallahu Aleyhi Muhammed. Sallallahu Aleyhi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu aleyhi muhammad. Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi sallam. Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi muhammad. Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Sallallahu aleyhi sallam sallallahu sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi Sallallahu ve sellem Sallallahu Sallallahu ve sellem Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Sallallahu ve sellem Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Doğduysa taht ol sultan din Nûr-ı oldu sema va zemin Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi s, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi Sallallahu Sallallahu Sallallahu Sallallahu ve kulu merhaba.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 Sallallahu aleyhi muhammad, Sallallahu aleyhi sallam, Sallallahu aleyhi muhammad, Sallallahu aleyhi, Sallallahu aleyhi muhammad, Sallallahu aleyhi sallam. Amin. ala ala al-mahab. Alhamdulillah Rabbi alamin. Sallallahu taala aleyhi muhammadu wa ale aliussabbiyajmaa'in. Allah minna aseluk al-jannah. Min aadibika al-nab. Allah ve al-jannah. Min aadibika min ve al-nab. Allah minna naseluk al-jannah. وما قرب إليها من قولنا yarn leshalòng ونأوذ به من الن defender وما قرب إليها من قولنا 나왔 sab اللهم انا سألوك grosاخ ever ما سأليك نبيك محمد الصلى الله عليه وسلم ونأوذ بك شetzen من شاو certfre ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإنك اليميز يجلبعا وعليك الب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انا سألوك من الخير كله عا сталиه ما علمنا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَمَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ إِلَيْنَا مِنْ قَضَاء فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ ya Rabbi sen okumuş olduğumuz mevlidi i şerifleri, salevat şerifleri, şerifeleri, mumbarek dersleri fazl-u kabul kabule karin eylek Ruhu Rasûlillâhi haberdar eyle ya Rabbi Şefaatlerine nail eyle Himmetlerin üzerimizde dahim eyle şikayetinden cümlemize emin eyle Ona layık ümmetler olmayı nasip eyle Ona layık ümmetler yetiştirmeyi zürriyetlerimizden nasip eyle Çoluk çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık Rasûlullah'ın terbiyesiyle terbiye eyle. Sen fazl-u keremille eşlerimizi yâr eyle itaatkârı Hayırlarını göster, şerlerini defeyle, malevlat fitnesinden muhafaza eyle, ahir zaman fitnelerinden, şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi Bursa'mızı, bu mevlidi Şerif'in yazıldığı Mevlid şehri bu Bursa, mübarek Bursa'mızı ve civarında bulunan şehirleri, vatanımızı ve İslam vatanlar, iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile, ekonomik krizlerden muhafaza ile, zelcele afetlerden muhafaza ile, yangın sellerden muhafaza eyle. Allah afat semâ ve afat aradı eden Mevlid-i Şerifler hürmetine mesûn mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen dilleri nâr-ı cehennemden eyle. Şu anda bizleri affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden âzâd eyle. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Ölene kadar elden ayaktan düşürme Ya Rabbi. Alzheimer'e, hafıza bozukluğuna, unutkanlığa müptela eyleme Ya Rabbi. El, elimizle ayağımızla rükû secdemizi yaparak, sohbetlerimize, kendi gücümüzle, kimseye muhtaç olmadan gelip giderek Ya Rabbi ayakta ölmek nasip eyle. Sen yataklarda sürünmekten muhafaza eyle. İnsan eti ağırdır, kimselere yükümüzü çektirme Ya Rabbel Alem. Sıhhatü afiyetle, İslam'ın bereketi, sohbetlerin bereketi, zikrin bereketiyle cümlemizin evimize, ocağımıza, yer. pür nur eyle, Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle, günahlarımızı, sevaplara tehvil eyle. Allah'ım sen fazlulukerimde hastalıklarımıza hastalarımıza acil şifa dertlilerimize devalar ikramı et, borçlularımıza ödeme kolaylıkları yasak, işsizlerimize hayırlı işler nasip et, eşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Allah'ım evlerinde huzursuzluk olanlara kurban olduğum sana İslam'ın Kur'an'ın huzuru ile evlerini huzurlu ele. ya Rabbel alem <gülüyor> ve ya ne dua isteyenler ne dilek tutanlar kalbinde ne muradı olanlar varsa şu mübarek gecede ismi Şerifleri zikredilen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aba ve ecdadı hürmetine, Nesebi Şerifleri hürmetine Ya Rabbi kıymetli Validesi Amine Validemiz hürmetine Sen Fazl-u Kerem'inle Ya Rabbi Mevlid gecesi hürmetine, bu geceye kadar geçen bütün mevlit geceleri hürmetine Hepimizi hayırlı muratlarımıza nail eyle, Ümdüklerimize nail eyle, Korktuklarımızdan emin eyle, mahkemelerimizde galip eyle, üstün eyle, Yöneticilerimizi adil eyle, Hayırlara irşat eyle, şerlerden muhafaza eyle. Sen fazluluk keremindesin ya Rabbi. Suriye'de her üste bir an evvel huzura kavuştur, memleketlerine irca ile. Filistin'e gaziye yardım eyle. Allah'ım, Doğu Türkistan'dan Yemen'e kadar zulme uğrayan bütün ehli sünnet mazlumları halas eyle. Suudi Arabistan'da da ya Rabbi bu kargaşaya bir son verip ehli sünnet bir yönetim nasip eyle. Suudi Arabistan'a Mekke Medine haremi-i mükerremet ehli sünnet bir idare nasip eyle ya Rabbi'l ve ya gayrun nasir orayı da savaşa karıştırmalarından muhafaza eyle ya Rabbelalem. <gülüyor> ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatih. Vesallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi veslemet teslimen. Kesirel hamdulillahi rabbil alamin. <gülüyor> Mehmetaloğlu efendinin eşine de acil şifalar ihsan eyle. <gülüyor> Sıhatine eskisinden ziyade malik eyle ya Rabbelalem. Danice hizmetlere muvaffak eyle. Allah'ım ailesine de sabırlar ihsan eyle ya Rabbelalem. وَيَا خَيْرَ النَّاسِينَ اِلَا شَرَفِ النَّبِي صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهُ سَلَّمَ وَاَلِهِ وَاَصْحَابِهِمْ وَشَاخِنَا كَافَ وَاَلَى عَلَى Amine Validemizin, Abdullah Efendimizin, Abdülmuttalip Efendimizin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aba ecdadından, ümmahat Ceddatından, Adem Babamıza kadar neseb Şerif'te bulunan bütün büyüklerin ervah-ı El Fatiha